Oh yeah. Altyazı Kainat, bugün 27 Nisan Perşembe, yıl 2017, ay 4, gün 117, Kasım 171 1438, Hicri Şaban 1, 1433, Rumi Nisan 14 Kalem aşısı zamanı Günün sözü Herkes düşündüklerinde yanılabilir ama aptallar bir türlü yanıldıklarını anlayamazlar. Kikerim Günün malumatı Münir Nurettin Selçuk 1981'de bugün Türk müziği yorumcusu ve bestecisi Münir Nurettin Selçuk İstanbul'da vefat etmişti. Yeni okuyuş tarzıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında dikkati çeken sanatçı ilk kez solo konser vererek öncülük yapmıştı. Münir Nurettin Selçuk klasik parçaları icra etmede ve orkestraya yönetmedeki başarıları kadar besteleriyle de önem kazanmıştı. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi In this letter there's a picture Black and white for your refrigerator Sticks and stones have made me smarter It's words that cut me under my armor They say, oh Yes. Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete Programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişimizi Paris is Burning Paris Yanarken adlı parçayla yaptık. Annie Clark sahne adıyla Saint, Saint Vincent söylüyordu bir erkek adı almış. Aziz Bensan ve Mermi adlı albümden 2007 tarihli albümden çaldık ama konumuz Paris'in yanması ve Kadınlar Eduardo Galeano'dan dinleyelim şimdi Kadınlar <Gülüyor> Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık it, Komüncü Kadınlar Bütün iktidar mahallelere verildi. Her mahalle bir meclisti. Ve her tarafta kadınlar vardı. İşçi kadınlar, terzi kadınlar, fırıncı kadınlar, aşçı kadınlar, çiçekçi kadınlar, bakıcı kadınlar, temizlikçi kadınlar, ütücü kadınlar, büfeci kadınlar. Düşman kendilerine sürüyle görev yükleyen toplumdan henüz vermediği hakları talep eden bu ateşli kadınlara yangın çıkarıcılar anlamına gelen petrolöz adını takmıştı oy kullanmak talep ettikleri o haklardan biriydi. Bir öncekinde 1848 devriminde komün hükümeti bire karşı 899 oyla bunu reddetmişti. Bu ikinci komün de kadınların taleplerine kulaklarını tıkamaya devam ediyordu ama iktidarı elinde tuttuğu kısa süre boyunca kadınlar boyunlarına bağladıkları taburlarının simgesi kırmızı eşarpla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 kadınlardan birisi Louise Micheldi. Bu anarşist öğretmen, mücadeleye eski bir karabina ile katılmış ve çarpışmada yeni bir Remington tüfek kazanmıştı. Son kargaşa da ölümden kurtuldu ama onu çok uzaklara gönderdiler. Sürgün cezasını çekmek üzere Yeni Kaledonya'ya gitti. <Gülüyor> Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğulu Sel Yayıncıları Evet tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1640'ta bugün çoğu uzun zaman önce Evliya Çelebi'nin seyahat programı. Seyahat Ya Resulullah çıkmış ağzından rüyasında. ve O tarihten sonra neredeyse ölene kadar durmadan gezmiş Evliya Çelebi şefaat yerine seyahat deyince. Bursa İstanbul İzmit güzergahıyla başlamış 1640'ta bugün. Kahire'de ölmüş efendim. Kahire değil. Kahire'de evet. 1909'da Osmanlı İmparatorluğu Sultanı 2. Abdülhamit halledilmiş. Onun halli diye geçen bir olay. Yani devrilmiş. Yerine de kardeşi 5. Mehmet Sultan 5. Mehmet getirilmiş. Ama olay orada bitmiyor galiba. Günümüze kadar uzanıyor. En son Kredi yurtlar kurumu Bilecik İl Müdürü İsmail Çen Atatürk'ün fotoğrafını kaldırıp yıprandığı gerekçesiyle Abdülhamit'in fotoğrafını asmış. astırmış. Kendisi asmamıştır herhalde. Talimatla astırıyorlar ya. Evet. O yüzden öyle. Yani sadece orada halledilmişlikle bitmiyor. Uzuyor yani. E, tabii zaten sen durmadan Selahattin'le oturup izliyorsunuz ya diziyi. Hangisini? Yani i̇kinci Ulu Hakan Abdülhamit dizisini adını unuttum şimdi. Ulu Hakan. TRT1'de oynayan film var Abdülhamid'in Hayatı ben ve tek... Fetihleri Payita. tamam tamam payitaht desenize her yani, gün bu. ben de diyorum neden bahsediyorsunuz her cuma dedi Selahattin hatırlattı teşekkürler ha. Selahattin işte devam ediyor yani 1927'de bugünse Türkiye'de bizi de çok yakından ilgilendiren bir olay yani diyor ve Türkiye'de ilk radyo yayını başlıyor. Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş yayınlarını ta 1938'e kadar sürdürüyor. Ya yani 11 yıl devlet radyosu kurulana kadar. <gülüyor> <gülüyor> alo alo muhterem Sami'in burası İstanbul Telsiz Telefonu 1200 metre tuğulü mevç 250 kilo yıkıl Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz Açık radyo 94.9 Evet aynı gün demek ki Alo, alo, muhterem Sami'in akşam neşriyatı başlamış oluyor. Biz sabah neşriyatındayız şimdi. Evet. Bakalım sabah neşriyatımızda neler var. Bir kere e, çok güçlü bir çağrıyla açalım neşriyatımızı, sabah neşriyatımızı başlatalım. E, çok az zaman kaldı. 29 Nisan'da, iki gün sonra büyük bir yürüyüş var. E, ve yani şeyde yepyeni bir dünya yaratmak için insanların bir araya geldiği ender zamanlardan bir tanesi olduğunu hatırlatalım People's Climate March diye adlandırılan halkların iklim yürüyüşü diye birçok işçi lideri de seferberliği artırmak için çağrılara katılmış bir yeni bir ekonomik politikaya ihtiyacımız var halk için ve gezegen için uygun olan bu bu gidiş gidiş değildir diyorlar Mary Kay Henry de e, S E I U diye adlı kısaltılan yani hizmetlilerin e, sendikasının uluslararası sendikasının e, uluslararası başkanı Mary Kay Henry e, bütün e, şirket Kirleticilerinin sorumlu tutulması, yargılanması gerektiğini de söylemiş. Ve yani yürüyoruz çünkü şirketlerin bu mevcut kapitalist şirketlerin kirleticileri bütün e, şeyler bize hesap vermeleri gerekirken hiçbir şekilde gezegeni yok etmekten vazgeçmiyorlar. Biz buna karşı yürüyeceğiz ve politikacılar da tümüyle onların hizmetinde yeni madenler açıyorlar, kömür madenleri, petrol işletmeleri vesaire ve hiç en bütün yükünü de biz yoksullar ve çalışanlar çekiyoruz diyorlar ve hizmetliler olarak ve hastane bakım görevlileri olarak biz işin cephesinde mücadele etmekteyiz etkilenen ailelere ve topluluklara cevapla yükümlüyüz onun için yürüyoruz ve Bütünüyle karşı çıkacağız demişler. Workers of America diye. Communications Workers of America diye bir sendika var. O da iletişim çalışanları sendikası. Onun başkanı Chris Shelton da e, halk sağlığını ilerletmek, geliştirmek zorundayız. Ve burada iklim değişikliğinden özellikle çıkacak sorunları sorunlara çözüm bulmak için ayaktayız, sokaklardayız. Bunlar gözlerimizi, kulaklarımızı daha fazla çıkart, çıkartmamız mümkün değil. 29 Nisan seferberliğinin şeyi de şöyle bütün kesimlerden katılanlar var. Yüz binlerce hatta bütün dünyadan da katıldığı zaman milyonların katılması da bekleniyor. Çok büyük bir yürüyüş olması bekleniyor. Türkiye kendi sorunlarına gömülmüş durumda ama bunu da dikkate almak zorunda dayanışma çok önemli iklim için iş için ve adalet için yürüyüş adı bu March for Climate Jobs and Justice ve işte bütün ırk sosyal ve ekonomik adaletsizlik sorunlarına karşı çözüm üretmek için temiz hava su, toprak ve sağlıklı toplulukların haklarını korumak ve barışçı bir dünya yaratmak için savaşın dışında göçmenlere renkli insanların cemaatlerine yerli ve kabile halklarına ve onların topraklarına ve işçilerine, emekçilerine yapılan saldırıların derhal durdurulması ve iyi çalışan işler yaratılması için yatırımların yönlendirilmesi gerekiyor. Özgür basın evet. protesto Evet. gösteri ve ifade özgürlüğü için en temel haklarımızı korumak için de yürüyoruz diyorlar. Anlamlı değil mi? Evet güzel bir ime yakaladı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halklar sokağa çıkma konusunda, taleplerine dile getirme konusunda. Trump da sağ olsun bunun için oldukça güzel bir zemin hazırlıyor. En son Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanı Ryan Zinke Trump'ın ülkede her biri en az 100 hektarlık alana sahip olan yaklaşık 30 ulusal anıtın ...tamamını ya da bir bölümünü imara açmaya yönelik bir kararname çıkaracağını duyurmuş. Kararname için e, Trump yönetimi kongre üyeleriyle, yerel yönetimlerle ve şirketlerle bir araya gelecekmiş. Şimdi bu ne demek diye soracak olursanız. Bu e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koruma altındaki doğal alanları imara açmak manasına geliyor. Son 20 yılda ulusal anıt stresinde alınan bazı alanları petrol arama, madencilik ve inşaat sektörlerine açmaya hazırlanıyormuş Donald Trump yönetimi. Evet, Donald Trump yönetimi yalnız bununla da kalmıyor... ...çok önemli bir şey daha yaptı. Ne yaptı? Yani, e, vergi, e, yeni bir vergi planı yürürlüğe soktu. Evet, ondan da bahsediliyor. E, yani aşırı zengin, tıpkı kendisi gibi aşırı zenginlerin yararlanacağı bir vergi indirim reformu evet. gerçekleştiriyor. Yani büyük e, bu mevcut sistemin başında olan... Politikacıların da tümüyle e, politikacıları da satın almış ve ellerinde kukla olarak bulunduran şirketlere yeni şeylere aşırı zenginlere Çarşamba günü çıkarttığı yani planını açıklıyor yani, en yüksek oranı yüzde otuz beş olan kurumlar vergisini yüzde on beşe çekeceği yönündeki basında çıkan evet. haberleri doğrulamış Munchin. Munchin kim? Steve Munchin. Doğru evet. mu okuyorum? Evet. Munchin. Güzel isimmiş. Evet. Yaptığı basın açıklamasında vergideki bu indirimin zenginler için değil küçük kurumlar için devreye sokulacağını söylemiş. Yani Tabii. Şımarmasın sevinmesin demiş zenginler. Tabii Bak, bunu ben ekliyorum. Çok ilginç aslında çünkü yüzde on beş vergi oranını S adıyla bilinen şirketler. Böyle bir grup varmış. S Corporations deniyor. Bunlarda küçük aile işletmeleri de var. Evet. Ama onun yanı sıra bir ilginç bir kategori. Küçük aile işletmeleri var. Kobiler. Kobiler gibi. Ama aynı zamanda bütün o hedge fund denilen e, fonlar e, ve e, bütün emlak imparatorlukları da onun içine giriyor. Tıpkı Trump'ın kendi şirketinde olduğu gibi. Washington yani bir şey de söylemiş ki bir hesap yapılmış aslında. Bu işten anlayanlar iktisatçılardan bir tanesi uzman. En çok yararlanacak olan Trump'ın kendisidir demiş. Milyarlarca dolar kar edeceğini söylemiş. Çok ilginç bir şey bu. Yani demokrasi adan okuyoruz ve Washington Post'ta diğer şirketlerin de söylemiş Trump'ın bu vergi reformu tırnak içindeki yani alay eder gibi hakikaten bütün dünyayla vergi reformu inşaat ve perakende şirketleri AVM'ler gibi falan şirketlere de yararlı olacağını söylemişler. Ve bayağı ulusal bütçe açığını da acayip Amerika Birleşik Devletleri'ni yükseltecekmiş bu plan uygulandığı andan itibaren ve 2 trilyon yani şirketlerin vergi oranındaki bu kesintinin 2 trilyon, 10 yıl içinde 2 trilyonluk gelir azaltılmasına yani gelirden 2 trilyon gidecekmiş. Bu Hı -hı. uygulanırsa işte şeyler uğraşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Devletleri'nde pişer Türkiye'ye düşmez mi diye soracak olursanız Bakan Ağabalı cevabınızı hemen verebilir. İstanbul'da Türkiye bankacılık sektöründe suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele çalışmalarında konuşmuş. Huu uh, isme gelin. Ee, ba Bakan Ağabalı Toplantı sonrasında basın mensuplarından gelen soruları cevaplamış. İstanbul Finans Merkezi ve vergi indirimleriyle ilgili gelen soruya Abal. Finans piyasalarının derinleşmesi ve gelişmesi için rekabet halinde olduğumuz ülkelerle rekabetimizin önüne engel oluşturabilecek varsa vergileri kaldırmaktan kaçınmayacağız. Şeklinde tamam Aynı. Trump'ın izinden gidiyorlar. Ama Trump'tan önce mi söylemiş sonra mı söylemiş bilmiyorum ama aynı şey söylemiş gibi duruyor sanki. Çok yerinde. E, fakat e, Demokrat Parti, Türkiye'deki, Demokrat Parti mi? Aa, şeydeki, Amerika Amerika'da. Birleşik Devletleri'ndeki Sonuna kadar mücadele edeceğiz Diye bir e, Bana sorarsam palavra sıkmış Ama yani şimdiye kadar hiç böyle bir şey e, Gerçekleştirebilmiş Değil ama belli de olmaz Evet Peki Türkiye'deki bu Ağabal'ın açıklamalarına karşı ana muhalefetten bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonuna kadar mücadele edeceğiz görüntüsü var mı? O da olabilir. Tamamen yanındayız da olabilir. <gülüyor> evet. Tam olarak bakmadım haberlere ama ben yüzde 50 yüzde koyuyorum eğer bahisi oynamam gerekirse bu konuyla alakalı. Evet bu sıralar çok cik, dikkatli bir yani sağına sarımsak soluna soğan ekmesi dikmesi gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bazı kavramları iyice karıştırıyor sağını soluna karıştırmış gibi gözüküyor Cumhuriyet Halk Kalkınma Partisi mi diyorduk mi? evet Eser Karakaş'ta kendilerini Cumhuriyet Halk Partililer kendilerini büyük elçi zannediyorlar galiba demiş İnsan hakları konusunda milli duruş olmaz insan hakları ihlalleri konusunda kol kırılır yen içinde kalır mantığı yakışıksızdır diyor Türkiye Avrupa Konseyi Parmanter Meclisi'ndeki çok önemli bir çoğunluk oyuyla yeniden monitoring yani denetleme sürecine girmesi yani siyasi gözlem altına alınması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi e, ilginç ona geçeceğiz. evet Büyük hacı demişken şunu da söyleyeyim hemen belki ileride fırsat bulamayız e, Suudi Arabistan Kralı Selman oğlu Prens Halit Bin Selman'ı ee, savaş pilotu olmaktan e, alıkoyarak e, DAEŞ ve husullere karşı yapılan koalisyonda Yemen'i bombalıyordu kendisi. O bombardımanlar var ya sizin de bahsettiğiniz evet. cenazeler, hastaneler, okullar bakım merkezlerini bombalayan operasyona katılıyordu. Tamam demiş bundan sonra sen Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisin. Satranç tahtasında şey gibi görüyor ama sürekli şey değişiyor, ünvanı değişiyor olanı. Pi, piyon deme sakın. Piyon demedim canım şah da olabilir ama o zaman şiilere Yok, kayar o zaman diyemem. Ya, yanlış oldu. Diyemezsin. Ol. Fil de diyemem. Kale. kale. En uygunu kale. Yıkmadılar mı o kaleyi? Türk kalesi. Neydi ismi? Suriye Arabistan'da. Suri Zor Arabistan'da. sorma şimdi. Türk kalesi. Cebir miydi? Neyse. Ee, şey. Kale dediniz. Eccad eccad. <gülüyor> ha, eccad, şey. eccad. Eccad kalesi. Yıktılar onu. Kale de diyemeyiz bence. Pek sempatik durmaz. E, ne diyeceğiz peki? At desek. Araba da olur. O da yanlış anlaşılabilir. Bilemiyorum şimdi. Ne kaldı? <gülüyor> Evet, sen buradan tabi bir de vurmalar filan derken şunu da söyleyelim hemen Air Wars hareketine göre 17 Suriyeli sivil tapkada öldürülmüş durumda Amerikan öncülüğündeki, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon tarafından ama benim asıl ilgimi çeken şey Afrika'da 14 milyon insanın Açlık çektiğini günlerdir söylüyoruz. Türkiye'den birisi daha söylemiş. Kim söylemiş? Bu açlıkla mücadele konusunda Afrika'dan bir daha bir daha 14 milyon insanın açlık çektiğini ve insani trajedilere duyarsız kalınmasına sert tepki gösterenler de Türkiye'den de çıkmış. Ha bir saniye gelecek aklıma. 3 Mayıs'ta oynuyorlardı demiş mi? Demiş. Ha cumhurbaşkanı. Erdoğan. 3 evet. maymun deseydiniz anlardım. Çocuklar açlıktan ölürken huzur olmaz demiş Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu Ankara'da ağırlarken. Evet güzel demiş, iyi demiş ama sadece bunu misafirliğinin suratına değil, aynı zamanda gerekli olduğu durumlarda yardım çağrısı yaparak da söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. O ben. bir. Çok doğru ama daha ötesi var. Çocukların açlıktan öldüğü bir dünyada ne huzur ne barış ne istikrar olur derken Evet. en yakın müttefiki Suudi Arabistan'ın Tümüyle açlığa ve ölüme yok ettiği Yemen'den tek kelime bahsetmemesi biraz çifte standart, çift standart çift standart olmamış Bilmiyorum. Bilmiyorum. Suudi Arabistan Türkiye'nin en yakın müttefiki mi bu aralar? Diğer ülkelerle karşılaştırdığınız zaman diye soracağım da Türkiye'nin en yakın müttefiki kim olabilir ki şimdi? Ne bakalım kim kaldı? Katar. İşte bir o, bir de Suudi Arabistan. Olmaz Suudi Arabistan olmaz. En son şey gitti oraya. Ee, Rabia neydi? Sisi. Sisi. Sisi. O da müttefikimiz oluyor. Nasıl artık? Suudi Arabistan Sisi Türkiye'nin müttefiki mi olacak? Oldu? Yakında. Ona ama ona Mesela, girmeyelim. girmeyelim spekülasyona girmeyelim ama Batı üç maymuna oynuyor diyen Cumhurbaşkanı aslında ciddi bir <gülüyor> şeyle eksik haber eksikliğiyle malul bunu da söyleyebiliriz. Yani Yemen e, bir numarada şu anda yani orada 13 milyon insanın e, yani 7 milyon insanın tamamen ee, ölüm te tehlikesi altında açlıktan olduğu. Yani düşünün durum ne kadar vereyim. Rusya Dışişleri Bakanlığı bile acil insani yardım çağrısında bulundu. Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı bile bunu söyledi yani. O e bu, kadar büyük bir evet. durum. Evet. Bunu söylerken Star Gazetesi'nin de sürmanşetinde resmen e, var. Çocuklar açlıktan ölürken huzur olmaz diyor ve Yemen'den tek kelimeyle bahsetmiyor. Yani biraz e, olmamış gibi. Evet olmamış. Ya Ama yani geride daha fazla be belirtilmesi gerekiyor. Evet. evet yetmez diyorum. Böyle, vergi indirimi filan e, dayanışmadan bahsettik. Şimdi geçelim Türkiye'nin e, durumlarına işte o zaman. Türkiye'nin durumu çok e, kritik bir hal aldı. Şimdi ona bakalım. Hangi e, konuda? Çünkü dünyada iki, iki komşusuna aynı anda saldırdı. Savaş durumuna girdi e, ve bütün e, başta hürriyet e, ve milliyet olmak üzere bütün sayfalar e, uçak, savaş uçakları, bombardıman uçakları, ölüm yağdıran bomba uçaklarıyla ve askerlerin komuta kom konseyindeki görüntüleriyle dolu iken e, çok ciddi bir şey var yani e, sorun var. Son uyarı yüz yüze diyor mesela Hürriyet Gazetesi. Bu arada yalnız çok ciddi bir şey kaybı var. Türkiye'nin, Rusya karşı çıktı bir kere. Rusya karşı çıktı, Irak hükümeti karşı çıktı. Kürtler karşı çıkıyorlar hem Suriye'deki hem Irak'taki. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri karşı çıkıyor. Evet. <gülüyor> Ama en ilginç olay gene Irak Kürt Bölgesel Yönetim'in başkanı Mesut Barzan ile Başbakan Vinali Yıldırım'ın telefon görüşmesi sırasında olmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonda ölen peşmerge gücü için, peşmerge gücü mensupları için ile iletmiş. Başbakan Binali Yıldırım. Bizzat öldürüp ondan sonra da taziye. Öyle mi? Evet. Çok acayip bir durum. Hakikaten çok çok acayip bir durum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani Kozmoz da değil. Bu spesifik bir durum olsa gerek. Ben ilk defa karşılaşıyorum. Ben böyle de. Bir şeyde. Ben de ha, Rus Platon öldürülmesi durumunda da benzer bir durum olmuş muydu? Olmuştu. Taziye. A sonra olmuştu o değil sonra. mi? olmuş. Bu burada vuruyorsun, öldürüyorsun. Sonra kusura bakmayın. Şey, en yani kusura bakmayın da yok yani. Baş dileriz. Dur. Rus uçağını düşürdükten sonra pilotu da benzer bir açıklama yapılan ama yine bu rüzgene aynı şekilde yaparız diye, diye açıklamalar yapıldı. Burada yapılmadı ama. Tekrar. Yani burada şöyle oldu. bir durum var şimdi. Ee, Rusya Türkiye'nin Sincar ve Karakocak'taki operasyonları kabul edilemez demiş. Eee ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yardımcısı Gennadi Gatilov ee, şunu da söyleyeyim biz Hı. bilgilendirdik diyorlar ya bütün gazetelerde de var o şimdi Hürriyet gazetesinde hürriyet var bilgilendirme fotoğrafı var. Fotoğrafı var. Son uyarı o gece yüz yüze diyor. Dışişleri Bakanlığı da de, açık de, bakanı bizzat açıklama. Geceleyin mi görüşmüşler? Hı? Geceleyin mi görüşmüşler yüz yüze? Evet. Hangi gece? O gece. O gece diyor işte. O şöyle. gece kimler varmış orada? ...işte genel kurma... ...bütün askerler var subaylar... ...Türk askeri... ...Türk askerleri Hı. sadece son uyarı... Nasıl ...Türk jetleri Sincar'ı vurmadan iki saat önce... ...genel kurma karargahına çağrılan... ...Amerikan ve Rus askeri ataşelerine ...operasyon hakkında ha. bilgi verilmiş... ataşeleri anladım tamam... ...geç bilgilendirmedik diyor... ...askerlerinizi güneye çekin... ...diye uyarmışlar filan... ...şimdi yalnız diyor ki... E, yani son derece değişik şaşırtıcı şeyler oluyor bu konuları izleyenler için tecrübeli sayılması gereken benim gibiler için bile şaşırtıcı mesela Rus Dışişleri Bakanı demiş ki bilgilendirdik diyor ya gazetelerde işte resmi açıklamalarda bizi bilgilendirip bilgilendirmediğini bilmiyorum demiş Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı. Geceleyin yapıp iki saat sonra operasyonu düzenledikten sonra Hı. bir de kaldırıp ateşenin sayın e, kim diyordu bunu? Bunu Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı. Dışişleri Bakan Yardımcısı lütfen Amerika, şey Türkiye bizim olduğumuz askerlerin olduğu bölgeyi bombalayacak askerlerimizi çekmemiz lazım diye bir telefon etse ayıp olur herhalde o, gecenin o saatinde. Ama yani şimdi eğer soru Dışişleri Bakanlığı bilmiyorsa kime bildirilmiş ve kim bilecek diye bir soru var. Yani dışişleriyle yürütülür değil mi böyle iş? Işte? Evet iki saatlik bir ara var onu da gözden kaçırmayın yani çok uzun bir ara vermemiş. İki saat içerisinde çekin demiş o iki saat içerisinde hem asker çekecekler hem Dışişleri Bakanlığı'na haber verilecek hem oradan sonra çeşitli müzakereler gerçekleştirecek. Çok büyük bir süre değil ben yapamam. Bir, bir rivayet bir saat olduğuna dair saat, zaten mi? ama Dışişleri Bakanlığı iki diyor. Hı -hı. Aldırmıyorum ben de tabii ki Dışişleri Bakanlığı'nınkini esas alıyorum şüphesiz ki Türk Dışişleri'nin fakat Rus Dışişleri de tuhaf bizi bilgilendirip bilgilendirmediğini bilmiyorum bunun gibi devamı da önemli onaysız düzenlenen her askeri operasyon diyor müttefik değil mi onay vermesi lazım değil mi kimde kim Rusya ile şey, Suriye'de Türkiye mi müttefik evet. mi Tabii. En son elbette Amerika Birleşik şey, Rusya'nın yaptığı hava saldırısında askerler şehit olmuştu. Nasıl müttet fikri oluyor bu? Ama birlikte operasyon karar veriyor. Aslana da. Aslana. Evet. evet. Astana vaziyeti bölgedeki genel duruma ve müzakere sürecine olumsuz etki ediyor diyor. Rusya genel kurmay başkanlığı yalnız dışları değil, Genelkurmay kurmay başkanlığı, ana harekat dairesi başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy da. Rusya'nın Suriye hava sahasının tamamını kontrol ettiğini belirtmiş. Yani bu olamaz demiş. Çok ilginç. E, Rusya'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin operasyonları kabul edilemez dedi. Açıklayınız demiş mi? E, Açıklama bekliyorlardır herhalde. E, herhalde. Türkiye'nin Sincar ve Karakoçak'taki operasyonları kabul edilemez şeklinde dış işleri. Demin okudum ya. Evet. Dışişleri Bakanlığı yardımcısının sözünü. Sonra Amerika Devletleri Hava Kuvvetleri'nden Albay John Dorian Türkiye bildirimi Türkiye'nin bildirimi IŞİD'e karşı savaşta. Bunda e, artı e, birini T24'ten birini de artı gerçekten okuyorum. E, Amerika Hava Kuvvetleri'nden Albay Dorian, Türkiye'nin bildirimi, bak bildirimi sordun söylüyorum. IŞİD'e karşı savaşta bir ortaktan ve müttefikten bekleyeceğiniz türden bir koordinasyon değildi böyle bildirim olmaz demiş yani demeye getirmiş Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı verdiği tepki daha da görsel aslında sadece böyle sözel değil <gülüyor> e bu Sincar Dağı'ndaki Suriye'nin kuzeyindeki kara koçak düzenlenen operasyonun ardından Amerikalı generaller, askerler e, bir olay yer incelemesine gitmişler yanlarında da Türkiye tarafından kırmızı listeyle aranan e, şeyler varmış militanlar, teröristler varmış Evet ve çok acayip şeyler oluyor Yani hakikaten e, inanılmasız, yani Tamamen sürreel bir ortamdayız Alice, Harikalar diyarında da diyemeyeceğim Çünkü harika bir şey yok Türkiye bir saatten daha az kalı haber verdi Diyen de var Buna ne diyeceksin Yalanlıyorlar resmen Dışişleri Bakanı'nın söylediğini John Dorian Veriyorum tekrar adını Açıklamasının sonunda demiş ki hava saldırılarının gerçekleşmesinden bir saatten daha kısa süre önce bilgi verildi. Bu yeterli değil demiş. IŞİD'e karşı savaşta bak DAEŞ dememiş. IŞİD ya da ISIS yani, Türkiye, Türkiye evet. çevirmesi mesela. bu savaşta bir ortaktan ve müttefikten bekleyeceğiniz türden bir koordinasyon değildi. Bu bir bildirimdi demiş. Nota verdi diyor Türkiye. Ye. Yani Oo. bildirdi çok Yani ben söylüyorum nota kelimesini ben kullanıyorum Hı. ama bu bir bildirimdi demiş. BBC Türkçe'nin haberine göre de... ya ...Amerikan askerleri... ...hava operasyonunun yapıldığı noktaya... ...ne kadar mesafedeymiş biliyor musun? Ne kadar şey? 10 kilometre. Yani 10 bir ufak yanlışlıkla... ...Amerikan'ın bazı askerleri... ...bugün hayatta olmayabilirdi. Sağdaki güçlerin güvenliğini sağlamak için... ...yeterli vaktin tanınmadığına dikkat etmiş... Ve bir şey daha söylemiş. E, yeni kuşaklar bunu siz bilebilecek misiniz bilmiyorum bu kelimeyi. Öyle bir söylediniz ki bilmiyoruz gibi geliyor şu anda. Etkin bir şekilde bu etkin yeni Türkçe biliyorsunuz. Yanıt bu da Türkçe etkin bir şekilde yanıt verilemeyecek kadar muğlak demiş. Muğlak'ta ne var canım muğlak herkes bilir. Ne demek? Muğlak belirsiz. Çok doğru. Yani Aferin. o kadar da değil. Bugün sınıfı geçti. Savaş şey, Barışa. Blue, blur. Ha? Blur. Blur. Blurlaştırılmış. Siz biliyor musunuz? Blurlaştırılmış. Blur, blur, <gülüyor> evet, Photoshop'ta. Blur. Baktım yine blur. vururuz diyen kimse var mı diye. Google'dan ufak bir yine vururuz diye arattım. Kim bir şey söylemiş mi diye. İlk açılan haber Yeni Şafak'taydı. Ama konu biraz eskiymiş galiba. 2015'in 26 Kasım'ında çıkmış olan bir haber bu. Hatırlatmak için söylüyorum. Nostalji yapın diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ve Putin'e adeta hodri meydan dedi. Uçağın neden vurduğunu açıklayan Erdoğan bundan sonrası için çok net konuştu. Rusya uçağına defalarca uyarmamıza rağmen sınırımızı ihlal ettiği için müdahale edildi. Yine ihlal olursa aynı karşılığı veririz diye konuşmuş. Ne zaman? 2015'in sonunda. Aralık ayının 26'sında başlıkta Erdoğan net konuştu. İki nokta üst üste yine vururuz. Bir buçuk sene olmuş. Yine vururuz diyen yok mu tekrardan? Yok. Şimdilik yok. Ama... Nasıl yok ya bu? Ama şey var, heyecanlı durumlar var. Şimdi ara vereceğiz ama... E, ...Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı da... ...engel değil, destek olun diye... ...Amerika'ya atarlanmış. Baya öyle diyor. Bak y ne diyor? Yeni Şafak en iyisi. Amerika'ya sert çıktı diyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Milliyetin... ...sen bir eli arttırabiliyor musun? Arttırım canım. Arttırırım tabii. A A Amerika Birleşik Devletleri'ne sert çıktı... Milliyet. O kadar sert çıkmamış yani söylem olarak. Sert çıktı. Milliyet işte. o kadar şeydi. Mesela Yeni Şafak şey yapmış. Güney'e çekilin demiştik. Demiş hmm. manşetten. Sincar ve karakocaktaki terör merkezlerini imha eden Türkiye diye devam ediyor. Ee, 30 kilometre güney'e çekilmeleri için uyardı. Kaç kilometre gerideymiş dediniz? 10 kilometre mi? 20 kilometre daha lazımmış galiba. Türkiye'nin söylediğine göre. Daha doğrusu Yeni Şafak'ın söylediğine göre. Onlar da kimden aldıklarını Operasyonda evet. Birleşmiş Milletler'in öngördüğü meşru bir daha farklı kullanılmış bir kere. Birleşmiş Milletler. Dünya beşten büyüktür. Türkiye artık bombardıman öncesi sadece bilgi verecekmiş. Uluslararası onayda beklemeyecekmiş. Bu kadar net. Bitti. Bu kadar net. Biz de bu Yeter görüntüden endişeliyiz diye de sert atan bir de star var. Ne? Amerikalı askerler oraya gidip muayene senin anlattığın bu temkinsiz diyor böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Alman bir general olsaydı orada uu, kimden böyle Merkel'den girip eee Sigmar Gabriel'den çıkmışlardı ama evet. biz de bu görüntüden endişeliyiz beyler şeklinde hafif naif ve serzenişte bulunan bir başlık atmışlar görmedik evet, değil. Çünkü Şahin Cilo, e, Redur Halil var. ...PKK ve işte... ...PKK, YPG, Üçlü Yürütme Kurulu... ...üyesi filan, bir de Amerikan... ...askerinin fotoğrafı var beraber... ...biz de bu görüntülerden şey ...yani şu andaki durum, şimdi ara veriyor... ...çok korku, korku, korku. açtık... ...süreyi de açtık ama... ...devam edeceğiz buna... ...hem Amerika Birleşik Devlet... ...yani dünyada kaç devlet var... bir saniye ...en büyükleri... ...200'e yakın diyelim... ...en büyük ikisi... ...en güçlü ikisi... ...Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya... ...şu anda her ikisinin de vetosuyla... ...karşı karşıya Türkiye... kuvvetli bir şeyle... ...en büyük e, bir örgüt hangisi... ...Avrupa kıtasındaki... ...Vatika... E, ...Avrupa Birliği diyelim... Evet. ...Avrupa Konseyi diyelim hatta en büyük olarak... ...47 ülkesinin... ...tamamından... ...karar çıktı. ...bezici çoğunlukla Türkiye'yi kınayan ve bu özgürlükleri askıya alan Avrupa Birliği'de ilişkileri bitiririz müzakereleri bitiririz diye atarlanıyor e, Avrupa'nın en güçlü ülkesi Merkel Almanya ne demiş tek bir cevap vermeliyiz tek birlik olalım diye dün senden öğrendim evet. şeyine e, tek bir cevap verelim Türkiye'ye demiş ve bu olamaz demiş bence o da sakıncalı niye tek bir cevapla tek diye indiriliyor ki bu şey evet doğru ee, yani sonuç olarak Türkiye'nin e, dünyadaki kalan müttefiklerinin sayısını e, bir buçuk filan diyoruz galiba Atan, Katar'la. Azerbaycan. A evet. Ama işte ile kriz çıktığı zaman Azerbaycan'a ne yapıyorlar şaşırdığı için o da buçuk olmaz. olsun hadi. Biz, biz şeyle. Buçuk dediniz kimdi? Katar. Sizde. Tamam. Bir de Suudi Arabistan'da. Buçuk ne oluyor? İki etti. Şey, Suudi Arabistan yarım diye sen şey ha, Mısır'daki yapmadın. Mısır'daki olan ilişkilerinden Mısır, vaziyet ne? Onu yarım sayalım. Kıbrıs, bir buçuk müttefik var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Çeyrek olsa. Onu tanıyan yok. Azerbaycan falan tanımıyor mu? Yok. Dünyada evet. tanıyan bir tek devlet var. Bir bakalım hangisi. Türkiye. Evet doğru bildin. Açık gazete. Thank you. We like to do something for you now. Girls sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shock has pearly teeth, dear. And he shows. bir yorum. Marknaife Kurt Weill'in bestesiydi. Sözleri de Brecht'e ait olan bir şarkı Bertolt Brecht. Rufus e. Gerald Berlin Konseri'nde unutulmaz diye adlandırılan sonradan 1960'daki yani bundan tam 57 sene önceki Berlin konserinde bunu seslendirmişti arkadaşlarıyla beraber. Şarkının ortalık yerinde de sözlerini unuttuğunu fark ediyor ama hiç bozmadan gelmiş geçmiş en önemli caz şarkıcılarından bir tanesi kabul edilen Ella Fitzgerald onun 100. doğum gününü kutlamaktayız iki gün önceydi 25 Nisan 1917'de doğmuş 15 Haziran 1996'da hayata veda etmiş Amerikalı caz şarkıcısı ve işte First Lady of Song şarkıların bir numaralı hanımefendisi Queen of jazz yani jazz'ın kraliçesi ya da sadece Lady Ella yani Hanfendi, Ella Hanfendi diye de kısaltılabilecek e, lakapları olan ve muazzam bir diksiyon, antonasyon ve aynı zamanda bir e, nefesli saz çalar gibi özellikle de skat denilen e, sözsüz e, şeylerde benzer, müzik aleti gibi sesini kullanırken benzersiz bir ustalığı olduğu da biliniyor. İşte bütün bu özellikleri Berlin'deki bu konserde söylüyor ve sözleri unuttuktan sonra da devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Unuttum ama bakalım ne olacak diye. İşte Louis, Bobby Dern söyledi bu şarkıyı. Sonra Louis Armstrong da söyledi. Şimdi de Ella ve onun arkadaşları orada da kafiye götürüyor. Ella and her fellows diye biz onu yıkıp ...geçiyoruz şarkıyı diyor... ...büyük bir kalabalık önünde... ...sonra da Louis Armstrong'u... ...tanımayacaksınız bu şarkıysa sürpriz yapıyoruz... ...diyor ve Louis Armstrong'un da... ...şarkı söylemesi... ...tekniğini kusursuzca... ...taklit ederek bitiriyor... ya bir... ...günaydın diyoruz... ...çok yüz yaşında... ...yüz yaş iki gün... ...oldu diyelim... ...ve bir günaydın... ...gecikmiş bir günaydını yapalım... ...Teskete Tesket adlı şarkısında... ...dün Yeşil Gazete'de çalmıştık... ...Ümit Şahin'le birlikte... ...Ümit hatırlattı zaten... ben ...büyük bir atlama yapıyorduk... ...az kalsın... ...yallah... ...evet... ...şimdi devam ediyoruz... ...Türkiye'nin bir de Birleşmiş Milletleri de unuttum... ...tabii demin konuşurken... ...Birleşmiş Milletler'in çeşitli organlarından da... ...ciddi şekilde uyarılar geldi... Gelmişti. Ayrıca uluslararası örgütlerin başta uluslararası af örgütü olmak üzere sınır tanımayan gazeteciler ve bütün dünyadaki gazeteci kuruluşlarının filan da Türkiye'deki gidişatın gidişat olmadığını ve büyük bir gazeteciler hapishanesine dönüştüğünü de söyleyen şeyler de var. Yani Türkiye'nin büyük bir yalnızlığı yaşanıyor. Referandumun ne olacağı da belli değil, sonucunun da meşruiyeti tamamen tartışmalı. Büyük bir demokrasi sorunu var. Önde gelen Türkiye'nin ve dışındaki düşünürler, yazarlar, hukukçular, siyaset erbabı da demokrasinin nasıl korunabileceği konusunda yazılar, çiziler ve söyleşiler yapıyorlar. Yani Rusya önce sonra Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bu operasyonları kabul edilemez dedi. Ee, Sen de dediğin gibi Kürtlerden de ciddi eleştiriler geldi. Koalisyonun Türkiye'nin operasyona bir saatten az kala bilgi verdiklerini ve hava saldırılarının kabul edilemez olduğunu söylüyorlar. Hem Amerika hem Rusya. Ama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hem Amerika'yı hem Rusya'yı bilgilendirdik diyor aramızdaki anlaşma gereği iki saat önce diyor hem de dışişleri Bakın Mevlüt Çavuşoğlu ve bizim gizli gündemimiz yok gizli ajandamız yok buradan bize tehdit geliyor ve müdafaa meşru hakkımızdır diyerek uluslararası hukuka sığdırıyor bunu ama çok tartışmalı bir durum Ayrıca da Başbakan Yıldırım'dan da Şengal ve Rojava'ya yapılan saldırılarda 5 peşmergenin yani Kürt askerinin Kuzey Irak'taki Kürt peşmerge deniyor askerlerin öldürülmesi üzerine de baş sağlığı telefonu gibi biraz önce Cantonbindi anlattı. Dünyanın en tuhaf durumlarından birisi gerçekleşiyor. Türkiye'nin Kürtler içindeki tek müttefiki olan Barzani'nin de ne cevap verdiği bilinmiyor. Operasyonda 5-6 Peşmergin'in öldüğü bilgisi geldi demiş Erdoğan da söylüyor bunu Reuters'a yaptığı açıklamada. Yani sayı bile belli değil. 5 ya da 6 artık o kadar önemli değil. Yani 5 işte, 6 kişi de ölür filan. E, bu bizim için arzu edilmeyen bir konuydu demiş. İnsanların ölmesi, insanların ölmesi. Peşmergenin ölmesi. Peşmerginin ölmesi. Evet insanların ölmesi o kadar önemli olmayabilir. O zaman bombalama yapmazsınız. Evet. Zaten 5-6 diye de saymazsınız herhalde. Değil mi? Taneyle hesabıyla. 5 mi öldü 6 mı belli değil neyse. Filan diye. Bu bizim için arzu edilmeyen bir konuydu. Bildirime rağmen bunun olması bizi üzdü ifadesinde kullanmış ama... Amerika'dan da tepki geldi. Uygun bir koordinasyon oluşturmadan saldırılar düzenlenmesinden çok endişeliyiz. Türkiye'nin endişemizi Türk hükümetine ilettik diyor. Yani ağır bir durum var. Öte yandan artı gerçeğin bir haberi var. Dirbesiye denen yerde Rojava'nın Cezire kantonuna bağlı Dirbesiye kasabası yakınında sınırında YPG'lilerle Türk Silahlı Kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandığı haberi var. Yani e, zırhlı araçlarla geçmek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri askerleriyle YPG ve YPJ'yi, onun bilmiyorum açılımını, savaşçılar arasında çatışmalar yaşandığı haberi var. ANHA'nın haberi bu da. Artı gerçekten aldık biz. Yani bayağı belli noktaları ateş açtıktan sonra tanklarla sınırı geçmek istedi. Ancak çatışma yaşanması üzerine ilerleyemediği bilgisine değer veriliyor. Yani böyle de bir durum var Türkiye'de. Ve Kadın Koruma Birlikleri YPG. Evet. Teşekkür ederim. YPG'de Halk Koruma Birlikleri. Evet. Anham muhabirlerinin bölgeden bildirdiklerine göre diyor artı gerçekte. Ee, Baya Şengal ve Rojava'ya düzenlenen bu hava saldırılarına tepkiler de sürüyormuş Mumbiç Demokratik Arap Gençlik Hareketi Yönetim ve Yasama Meclisi çağrısı üzerine Toplanıp yürüyüşe geçen yerli halkında destek verdiği yürüyüşte Türkiye'nin saldırısı protesto edildi deniyor Şam'dan da bir tepki var Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu bir egemenlik ihlalidir demiş Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili. Bu da Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. Mark Toner'ın kaygılarını ilettiğini açıkladıktan sonra bunu da söylüyor. Bu arada e, bu açıklama da nasıl yorumlanacağını bilemiyorum. Belki sen yardımcı olursun. E, Sincar Dağı bölgesine, Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'nin kuzey doğusuna düzenlediği hava operasyonlarında Beş, beş mergenin Beş ya da altı onu Cumhurbaşkanı'na sormak lazım tam sayıyı ee, Ölmesinin Nasıl izah yapılmış Nasıl efendim? Yanlışlıkla hmm. Yanlışlıkla öldü diye yazıyor Deutsche Welle'de Böyle bir açıklama ne diyecekler Bilmiyorum evet. yanlışlıkla öldü kusura bakmayın Yok kusura bakmayın yok Şey var Taziye var taziye taziyet. Mesaj var. Başın sağ olsun. Suriye'nin bu arada Şam Uluslararası Havalimanı'nda patlama sesleriyle sarsıldığı yazıyor Sputnik'in haberinde. Yeni bir haber bu. Ee, Suriye medyasının aktardığına göre Şam havalarının yakınlarında büyük bir yangın tetikleyen birden fazla patlama meydana gelmiş. Akaryakıt deposunun alev aldığı görülüyormuş videolarda. Büyük bir olay olduğu söyleniyor ama çok fazla detay yok. Evet öte yandan e, Evrensel Gazetesi'nde Arif Bektaş ve Orhan Dil'in de e, PYD eş başkanı Salih Müslim'in e, Londra'da bir dizi temasta bulunmak üzere gelmesi üzerine İngiltere'ye orada görüşmüşler ve Salih Müslim de Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Rakka'ya operasyonu yakında olduğunu söylemiş. Bu konuşma görüşmesi Evrensel e, Gazetesi'nin yaptığı söyleşiyi gerçekleştirdiği akşamın gecesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şengal ve Rojava'ya hava saldırıları gerçekleştirdiği açıklandı diyor. Ve son durum e, e, yani şey soruyorlar başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere yetkililerin ağzından Fırat Kalkanı'nın Membiç ve Rakka'yı hedeflediğini söyledi ama operasyon bitirildi. Neler oldu diyor. Şunu söylemiş Salih Müslim. Öncelikle söyleyeyim. Türkiye de hiçbir zaman doğru dürüst savaşmadı ve savaşmak istemedi. Çünkü bu işi yaratanlardan birisi de Türkiyedir. Yani Elbaba ne oldu peki? Elbaba girişi de bir takas sonucu gerçekleşti diyor. O kadar insan bölgede. Türkiye'de 860 kişi yakalanmıştı ve bunların hepsi IŞİD'liydi. Bunların içinde hem yerlisi hem yabancısı vardı. Yabancıları Elbap üzerinden Rakka'ya geçirdiler diyor. Ee, evrenseldeki açıklaması bu. Ondan sonra da Elbap Türkiye'ye teslim edildi. Türkiye'nin bir şeyleri karıştırmak ve Rakka'ya yapılacak operasyonu engellemek için orada olduğunu bilen Amerika ve Rusya Türkiye'ye sonunda dur dedi. Ve Türkiye Fırat Kalkanı'nı bitirmek zorunda kaldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Türkiye'yi durdurdu ya, diyor. Bilmiyorum. Büyük iddialar somut derelerle konuşulması lazım gibi geliyor bana. Evet. Evet. Bilmiyoruz. Yoksa komple teorisi gibi anlaşılıyor. Ama e, yani yakında Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye demokratik güçleri Rakka'ya bir operasyon düzenlenecek mi? Son soru bu. Evet diyor Salih Müslim. Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Koalisyon ve bizim kendi güçlerimizle birlikte operasyon olacak diyor. Bu arada Suriye'den açılan ateş sonucu iki asker yaralanmış Kızıltepe Hudut Karakolları'na havan saldırısı oldu. Bir başka ilginç haber de ÖSO'nun Özgür Suriye Ordusu mensuplarının yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de desteğini alan değil mi bu? Özgür yani Suriye Yani Özgür Suriye ordusu. ordusu diye bir şey kalmadı artık. Farklı örgütler var onun içerisinde. Özgür Suriye Ordusu isyanın başlangıcı sırasında ortaya çıkan bir oluşumdu. Şimdi farklı farklı örgütler var. Ahrar Uşam'dan işte, i̇şte Müsra'ya kadar. Bir güne geçersek bir gün gazetesinden de Erk Acarer'in haberine göre bu 70'in üzerinde 71 galiba askerin yaşamını yitirdiği Fırat Kalkanı operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte harekata katılan işte ÖSO, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının da Orduya ait zırhlı araçları İşi'de sattığı öğrenildi diye çok acayip bir haber var. Fiyatı da veriliyor. Söz konusu tanklardan birinin fiyatı 680 bin dolarmış. Bu konuların uzmanı sensin artık. Kaç ne kadarmış? 680 bin dolar. 680 bin dolarlık tankı gidip öso militanlarına mı vermişler? Satmışlar. Bir gün gazetesinin şeyle. Onlar nasıl satıyor? Onlar mı kullanıyormuş? Hı? Evet, onlar mı kullanıyormuş? Onlar Elbab bölgesine sekiz tankla birlikte girmiş ÖSSO mensupları. Hı hı. Onlar kullanıyormuş. Bu araçlardan bazılarını IŞİD'e sattığı ya da devrettiği iddia ediliyor. Videoda da görülüyor diyor. Yani araç bilmem kaç numaralı plaka numarasından da teyit ediliyor. IŞİD'çiler TSK'ya ait olup Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olup kendi saflarına geçen tankı gösterip ganimet, ganimet diye söylüyorlarmış böyle bir durum var e, bu konuyu şey yapıp bitirmek üzereyiz e, halk e, halkların demokratik partisi grup başkan vekili HDP grup başkan vekili Ahmet Yıldırım da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Şengal ve Rojava'ya yönelik hava saldırısıyla başlayan ve sonra da e, Rojava'nın Afrin kantonuna ağır silahlarla düzenlenerek devam eden saldırıların üzerine Operasyonu olumlu bulduğunu açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'a da tepki göstermiş. Gazete Karınca'dan Altan Sancaran haberi bu. Ee, bölgede Türkiye'nin güvenliğine tehdit olan herhangi bir durum yok. Yapılan hava saldırısının daha önce çıkarılan ve sınır ötesi operasyon tezkeresinin kapsamına da girmediğini belirtmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzüntüyle izliyoruz demiş. Gayet normal, olumlu ve hatta gecikmiş bir operasyon ifadelerine de tepki göstermiş. MHP'yi anladık da Türkiye'de kendisine sosyal demokrat diyen ve öyle geçinen kişilerin yaşananlardan ibret almamış olmasını üzüntüyle izliyoruz demiş. Bence sınır ötesi operasyonlardan ve güvenlikçi politikalardan rahatsız olmayanlar rejim değişikliğinden de AKP'nin ve sarayın güç tahsis etmesinden de rahatsız olmasınlar demiş. Evet. Bu arada biraz önceki haberin kaynağı askeri kaynaklarmış. Daha doğrusu şeyin bir günün aldığı kaynak askeri kaynaklarmış. Kendileri dile getiriyorlar. Bir biz kaldık askeri kaynaklardan beslenmeyen haber bütün. Evet. Dedim bile oluyor. Besleniriz. Avrupa Birliği Türkiye müzakereler konusunda tutumunu açıklığa kavuştur, kavuşturmalı demiş. Son büyük teşkilattan bahsediyoruz. Valdis Dombrovskis Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı. Türkiye'nin hala Avrupa Birliği üyesi olup olmak isteyip istemediği konusunda açıklığa kavuştursun tutumunu diyor. Türkiye raportörü Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Katipiri de Twitter hesabından e, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının çok daha yakın olduğunu söylemiş artık Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin aldığı yönetim monitoring kararından sonra e, Cumhurbaşkanı ne demişti tamamen siyasidir biz zaten böyle bir kararı tanımıyoruz demişti Türkiye sonsuza kadar Avrupa'nın kapısında beklemeyecek demişti 54 senedir bekliyor demişti yani Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini referandum'a götürmeyi de söylemişti. İşten de haftalık İşten dergisi de Almanya'nın Türkiye muhabirimizin akreditasyonu uzatılmıyor demiş hı hı. ve basın özgürlüğünde Türkiye 155. Hı hı. sıraya gerilemiş ve Türkiye en büyük gazeteci hapishanesi olmuş. Bunları e, birazdan buçuk 10 arasında tekrar ele almak üzere şimdilik bırakalım. Ekonomik sonuçlarını birazdan konuşmaya çalışacağız Seyfettin Gürsel ile. Bu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin aldığı kararın ekonomik sonuçları ne olabilir diye. Önemli bir konu çünkü. Tüsyadan filan da kıpırtılar görünüyor. Böyle bir durum var. Açık Gazete Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey merhaba. Günaydın merhaba. Evet ekonomik gidişatı soracağız. Nasıl gidiyor diye sormak evet. lazım. Ee, özellikle de bu Avrupa Konseyi... ...Parlamenterler Meclisi'nin... ...büyük bir çoğunlukla Türkiye'yi... ...tekrar denetim altına alma kararıyla beraber... Çeşitli şeyler de var. Yani dün Cengiz Aktar bir kere gümrük birliğiyle ilgili de sorunlar çıkabileceği konusunda bir uyarıda bulunmuştu. Aynı zamanda HDP'den Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Heyeti üyesi de olan Filiz Kerestecioğlu da yani Türkiye adım atmazsa bu karar yani Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kararı ekonomiyi de etkiler demiş ne evet demiş? yani doğrusu işin esası ekonomik gidişatın daha doğrusu nereye yöneleceği bu Avrupa'yla olan ilişkilere artık bağlı hale geldi onun için bunu etraflı tartışalım bugün ama istersen e, gene de e, rutinden çıkmayalım. Birkaç e, satır başlarıyla birkaç hatırlatma Lütfen, yapayım e, son gelişmelerle ilgili. ya Bir kere e, malum işte dün Merkez Bankası'nın para politikası kurulu vardı. E, tekrar faiz arttırdı. E, enflasyondaki yükselmeyi ve oynaklığı gerekçe göstererek. E, haksız değil. 12-25'e çıkarttı bu işte. Var ya günün sonunda bir saatlik bir geç likidite penceresi diyorlar buna teknik olarak. Artı sadece oradan fonluyor banka sistemine. O faizi de 11.75'ten 12.25'e çıkarttı. Öbür faiz oranlarını da artık pek kullanmadığı için yani sonuçta durum şu. Bir kademe daha hemen hemen siyli fonlama %12'yi buldu. Şunu da bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Bundan 6 ay önce bu %7.7 idi fiili fonlama faizi. Yani nereden baksak 4 puanın üstünde bir faiz artışı var. Bunun neden özellikle altını çiziyorum? Çünkü bir taraftan da bu tabii faiz yükselmesi şeyi sınırlayıcı rol oynuyor içeride büyümeyi. Ee, ama belki daha da önemlisi Cumhurbaşkanı fena halde içerliyor malum ee, bu yüksek faizlere. E, Merkez Bankası da durmadan aslında filan faiz arttırıyor. Cumhurbaşkanı ee, ne diyor bu, bu işlere? İşte valla onu merakla bekliyoruz. Herhalde şu anda daha öncelikli işler var. Ee, acil şey olağanüstü kongre gibi. Ondan sonra idam cezası gibi bilemiyorum. <gülüyor> Ee, o bakımdan e, herhalde bir süre daha bekleyecek Canlanıp canlanmadığına da herhalde bakılacak ee, Onunla ilgili de şu söylenebilir Yani dövizde bir istikrar var Biliyorsunuz o, çünkü bizim e, vatandaş dövize meraklıdır Çünkü iyi kötü herkesin az veya çok bir döviz tasarrufu da vardır ee, bu, Orada bir istikrarı bu yüksek faizler sayesinde kavuşmuştu biraz daha indi 360'larda bir istikrar gözüküyordu 360'ın da altına indi bir süre böyle de devam edecek diye düşünüyorum eğer birazdan konuşacağımız gibi Avrupa'yla büyük bir kriz çıkmazsa tabii onun için meraklısı için şunu da söyleyeyim çok adetim değildir ama belki şu kur seviyesi hani Türk lirasından dövize taraftarlıkları aktarmak için bir fırsatta olabilir onun dışında çok konuştuğumuz işsizlik Tede bir soluklanma oldu Son Ocak ayı verilerinde Durdu yani işsizlik artışı ama Tabi büyüme yetersiz Olmaya devam ederse Devam edecek gibi duruyor Onu da çok yakından Tabi takip edeceğiz Dolayısıyla geliyor son tahlilde Yani birinci çeyreğin çok parlak Olmadığı da tabi daha Rakamlar belli değil ama Aşağı yukarı görülüyor Öncü göstergelerden bunu hükümet yetkilileri de, ekonomi bakanları da bir anlamda dolaylı itiraf ediyorlar. Çünkü şey demeye başladılar, ikinci çeyrekte itibaren hani referandum sonrası bir canlanma olacak, %5-6 büyümeyi bulacağız denmeye başlandı. Ama şu uluslararası kuruluşların, tahmincilerin büyüme tahminleri hala %3'ün altında bu yıl için. Özetle bu satır başlarıyla... Evet. Ekonomi durum. Şimdi bana tabii bu ekonomik gidişat sorusu e, soruluyor. Özellikle de yabancı gazetecilerin yani referandum sırasında e, şeyleri de sıklaşmıştı. Ziyaretleri ya da telefon, mail yolluyorlar. E, soruyorlar benim de cevabım aslında özünde hep şu oldu. Ya kardeşim artık bu tahmin işi zorlaştı çünkü çok büyük bir bilinmez var. Bu Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri kopma noktasına gelmiş durumda. Neden böyle olduğunu açık radyo dinleyicileri de aslında çok iyi biliyorlar çünkü siz bir konuyu da gayet iyi tartışıyorsunuz, bilgilendiriyorsunuz dinleyicileri. E ee, bu kopma olursa başka kriz çıkarsa çıkmasa başka türlü olur. Şimdi dolayısıyla <gülüyor> yani kriz çıkarsa ne olacağı belli. Bir, en önemli kanal yatırımlar kanalından ciddi bir darbe yiyecek Türkiye ekonomisi Çünkü <gülüyor> bu büyük bir belirsizlik demek Orta uzun vadede Türkiye nereye yönelecek Hani bir alternatif olur çok şeyten ikna edici değil mi Bu şeyi travmayı telafi edecek Ne bileyim ben bir ara Şangaylar falan 5 konuşulmuştu bunun ne kadar kof olduğu siyasete zaten anlamsız da ekonomi bir şey de yok zaten anlamı da yok. E, Rusya böyle tek başına Avrupa'nın yerini tutacak gibi bir zaten pazar değil. E, kaldı ki orada da işler her an bozulabilir. Zaten e, çok problemli. Çok problemli evet orada da. Çok problemli yani ortada bir alternatif olmadan... Böyle bir kriz Avrupa Birliği ile çok açık yani bunu herkes söylüyor haklı başında. Hatta <gülüyor> iktidarın ekonomi bakanları da bu kadar açık söylemeseler de dolaylı olarak <gülüyor> söylüyorlar. Çünkü ne kadar önemli olduğunu Avrupa ile ilişkilerin işte yeniden konuşmalıyız, yeniden görüşmeliyiz, işte sorunları... Halletmeliyiz deyip duruyorlar. Bunun amacı da onlar da biliyorlar ki bu büyük bir darbe olacak. Şimdi Dolayısıyla bence ekonomik gidişatla ilgili olarak esas yanıt bekleyen soru bu. Ne olacak? Şimdi bu senin de işte hatırlattığın en son varılan aşama Avrupa Konseyi. Maaleve Avrupa Birliği değildir ama Herhalde açıklar diyor dinleyicileri de biliyorlar bunlar çok iç içe kurumlar bir anlamda Avrupa'nın Avrupa, <gülüyor> Avrupa Birliği'nden çok daha önce kurulmuş Avrupa Konseyi. Evet Şemsi çok daha fazla üyesi de olan. Olan Türkiye'nin <gülüyor> buna kurucu ortak olarak girdiği, olarak girdiği ve zaten Batı ile değil mi <gülüyor> ilişkisinin tescillendiği bir anlamda kurumsallaştığı bir adımdı. 1949 değil 49 mi? evet. NATO'dan 3 hmm. sene kadar önce, önce yani e Avrupa Birliği bu, tam kuru, konsepten <gülüyor> evet kurulmadan yani. kurulduktan birkaç <gülüyor> sene sonra ama 2 sene sonra evet. girdi. Şimdi bu kurum tabi e, şu e, demokratik e, ülkeler bu kuruma üye oluyor. E, Türkiye'de zaman zaman hatta pek çok zaman darbelerle işte bir takım ya da postmodern darbelerle demokrasiden uzaklaştığı dönemler çok oldu. O dönemlerde hele de 12 Eylül'den sonra değil mi 20 yıl kadar mı ne sürdü denetim altında tutuldu Türkiye? Yani bir anlamda şunları yapacaksın demokrasi üye olmaya devam etmek istiyorsan vesaire. Bu baskının da tabii bir önemli şeyi var, yararı var çünkü... Antidemokratik bir takım hukuk şeylerini, facialarını iyi kötü önlediğini sanıyorum daha beter olabilirdi. Ve nihayetinde Avrupa Birliği ile şey etmek için <gülüyor> bu üyelik müzakerelerini başlatabilmek için çok önemli reformlar yapıldı 2000'lerin başında en başta da idam cezasının da kaldırılması önemliydi ve o sayede Avrupa Konseyi de tamamdır dedi. Daha sonra da zaten Avrupa Birliği de işte malum her ne kadar ucu açık olsa da üyelik mizakerelerini başlattı ve bunun ekonomiye çok önemli bir katkısı oldu. Şey patladı adeta doğrudan yabancı sermaye yatırımları ama bu tabii içeride de yatırımcıyı teşvik eden bir şey. Olumlu şok diyelim. <gülüyor> Dolayısıyla daha fazla anlatmaya gerek yok. Bu, bu çok kritik bir dönem eşti. Tarihi bir dönem Türkiye'nin. Hem siyasetten hem demokrasisi açısından hem de tabii ki ekonomisi açısından, kalkınma açısından. E şimdi geldiğimiz nokta ortada. Ee, o, şey Avrupa de... Ben evet. de bir ufak araya gireyim yani dün de hatırlatma fırsatımız oldu yani bundan önce Türkiye siyasi denetime yeniden alma kararını göz önüne aldığı durum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılmasının gündeme geldiği bir sıradaydı. Bu da çok önemli bir demokratik denetim ve o zaman al, evet. kapatılmayınca da almadı denetime. Evet. Yani ve şimdilik aynı partinin iktidarı ve en başta lideri diyor ki Biz, diyor, bu siyasidir diyor mu? Tanımayız diyor bu tarihleri. Tanımayız diyor. <gülüyor> Ondan sonra tabi tanımayız yok hükmündedir diyor. E, bu böyle bir şeyin içi boş tabii e, bir tepki bu. E, çünkü sonuçta e, siz bir kurumun üyesisiniz o kurumun. Kuralları var, işleyen mekanizmalar var. Onların sonucunda böyle bir denetim kararı çıkıyor. İçine baktığınız zaman da zaten son derece makul ve içeride de demokrasi mücadelesi veren herkesin savunduğu şeyler en başta da tutuklu gazetecileri bari tutuksuz yargılayın diyor. Ya i̇ddianermeler de ortaya çıkmaya başladı. İçinin ne kadar boş olduğu tartışılıyor sen hiç olmasa bu kadar boş iddia tutukluluklarına maalesef on ver değil mi? Evet. Hani yargılamayı durdurun demiyor zaten diyemez böyle bir şey. Ama hiç olmazsa tutuksuz yargılayın diyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin vize konusunda gelen tıkanan nokta işte terör yasanı kaldır ortadan demiyor. Anti terör yasanı bizim standartlarımıza uydur diyor. Avrupa Konseyi de aynı şey. Yani benim gördüğüm en önemli... 3-4 i̇şte şey bu denetimle ilgili talep de bunlardan ibaret. Şimdi sen bunlara tanımıyorum diyorsun. Ben bunları da dolayısıyla hiçbir şekilde dikkate almayacağım diyorsun. E o zaman Avrupa Birliği ile vizeyi de diyorsun 2019'da belki seçimler erkene de alınabilir ama yani önümüzdeki işte alt tarafı 2 yıl kaldı aşağı yukarı bir seçim gene satım haline giriliyor. Bu vize çok önemli bir kos. Çünkü istediği sonuçlar gene çıkmayabilir. Yani ben iktidarın değişeceğine pek ihtimal vermiyorum ama ne gelişmeler olacak önümüzde onu da bilemiyoruz. Dolayısıyla gene çok önemli vize meselesi. Yani ekonomide tabii büyüme ve işsizliğin düşürülmesi kadar önemli. E orada da işte tıkanıklık ortada. Tehdit devam ediyor yaptınız yaptınız vizeyi verdiniz verdiniz yoksa ben referanduma gideceğim Avrupa'yla işte müzakere sürecinin devamı veya tamamı konusunda deniliyor. Ee, öbür taraftan şey biraz önce de konuştuk gümrük sen hatırlattın daha doğrusu gümrük birliğinin genişletilmesi müzakerelerine evet. başlanmıştı tamamen şu anda durmuş vaziyette filan Çünkü anlamıyor Yani bürokratlar çalışıyorlar ama yani daha Avrupa Birliği'yle şeyin ne olacağı geleceği belli olmadan tabii bu müzakerelerin de çok fazla bir anlamı yok. Yani özetle bana öyle geliyor ki Cumhurbaşkanı ıı, bütün bu söylediklerine hele mesela İzhan'la ilgili isra falan baktığınız zaman yani kafasında aslında karar verdi. Bu Avrupa Birliği ile benim devam etmem mümkün değil. Türkiye'yi, benim istediğim Türkiye'yi bunlar istemiyorlar. Dolayısıyla yani demokratik Türkiye'yi istiyorlar. Onun için ben bunlarla bağları kopartayım ama sorumluluk bende olmasın onlar kopartsınlar gibi bir izlenim içindeyim şahsen. Avrupa Birliği de aynı şekilde bu Türkiye ile bu iktidarla bu müzakere sürecinin devamının hiçbir anlamı kalmadı. Bu işi mümkünse bitirelim ama o zaman da bir üçüncü ülke gibi, Orta Doğu ülkesi gibi tabii ki Türkiye ile yeniden başka bir zeminde ilişkileri düzenleyelim. Bunun için de tabii bir serbest ticaret anlaşması da olabilir. Gümrük birliği o anlaşmaya dönüştürülür. Onlar da öyle bakıyorlar ama ipleri biz kopartmayalım. Merkel'in de en son çıkışı galiba bununla ilgili. Evet. Çünkü Avrupa'dan da her türlü ses çıkıyor. Ya tek dilden konuşalım diye galiba o da böyle bir strateji aramızda benim ona göre. Sorumluluk bize kalmasın, kopartacaksa. Adalet ve Kalkınma Partisi dar kopartsın ilişkileri gibi bir şey var. Şimdi e, belli yani değil, Ben tabii siyaset uzmanı değilim ama benim gördüğüm bu ve bunu ekonomiyle e, bağlamaya çalıştığımız zaman da şu çıkıyor. Bir kere bu büyük bir belirsizlik yarattı. Yani zaten fiilen müzakere süreci biter Avrupa Birliği ile bir siyasi kriz yaşanırsa onu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Kısaca da söyledim. Ciddi bir darbe ekonomi evet. açısından. Ama o kriz olmadan da olabilir her an bu kriz. Oraya doğru bir gidiş var. Süreci uzun sürdüğü zaman onun da çok olumsuz etkisi var bu belirsizlik Şimdi önümüzdeki aylarda böyle bir dönem yaşayacağız gibi duruyor. Evet Seyfettin Bey bugün programa başına girerken bu siyasi ve çatışmalı durumlarla alakalı bir özet geçtik. Ardından da kim kaldı müttefik diye konuşmaya başladık. Çok fazla bir alternatif bulamadık Türkiye'nin bundan 5 ya da 6 sene önceki müttefiklerine baktığımız zaman. Suudi Arabistan ve Katar kaldı şu anda akla gelen. Katar'la ilgili ilginç haberler de ortada dolaşıyor. Şu anda galiba evet. bir şey de var. Doha'da bu yıl ilki düzenlenen Expo Türkiye Bay Katar 2017 fuarı var 154 Türk şirketi çıkarma yapmış Katar'la alakalı ekonomik bağlar gittikçe kuvvetleniyor ama Türkiye'ye dönüp baktığınız zaman şu anda şey konuşuluyor çay kurum Katarlı'la satıldığı iddia ediliyor. Bununla alakalı çe çeşitli tepkiler ortaya çıkmış Rize'de ve dolaylarında çay yetiştiricileri tarafından e, satıldı mı diye sorduk, sorulduğunda e, verilen cevapta böyle bir durum söz konusu değil. E, Varlık Fonu'na devredilen Çaykur'un %70 hissesi Katar'dan alındığı belirtilen 650 milyon dolar borç nedeniyle teminat olarak gösterildi denilmiş. Bu Ama şekilde bu mi ilerleyecek bu olay? Yani o zaman ciddi zararda mıymış bunu yatırım için mi kullanmış, zarar kapatmak için mi? İşte Neyse, mi? çok büyük bir para da değil. Yani bu alınan borçlar ne kadar devamlılık gösterebilir diye de dinleyicilerimiz soruluyor ortadoğudan gelen Katar. Evet yani... Gelen. Daha genel olarak bakarsak tabi bu Avrupa Birliği ile e, ilişkilerde pürüzler çıktıkça e, adeta bir koz olarak da e, işte bizim başka alternatiflerimiz var. E, havası da pompalandı. E, Katarlı'da evet çok haklısın e, çünkü Gani para onların fonları malum dünyanın petrolü çıkıyor ama tüketecek kimse yok yani o parayı yiyecek. Onun için çok büyük şeyler var Birikmiş ve bunlar geçenlerde Fransa'da da bir şeyde internette dolaşmıştı Katar e, nelere sahip Fransa'da diye e, Hakikaten baya ciddi gayrimenkul Toplamış en lüks tarihi Böyle Nis'te, Côte d'Azur'de Paris'te oteller Büyük mağazalar falan Epey bir şey satın almış e, Dolayısıyla Türkiye'de de zaten başlamıştı ama bu şeyin yerini e, tutması mümkün değil. Evet. Avrupa'dan gelecek doğrudan yabancı sermaye yatırımı bu. Sonuçta 2005'te müzakereler başladığında patlama yaptım demiştim. 18-20 milyar dolara kadar çıkmıştı. Ve bunun %80'i Avrupa'dan geliyordu. Sonra global krizle, küresel krizle birlikte bu düştü ama gene de 14-15 milyar civarında. işte 12-13 milyara bu geçen yıl geriledi malum nedenlerle ama bu, bunu tabi Katar'ın telafi etmesi bir de tabi şu var Katar hazır şirketleri alır Katar'da bir know how bir teknolojik var, ondan sonra dinlenme. birikim evet. vesaire yok ki gelip burada ne fabrika açar ne başka hizmet şeyi kurar ancak işte hazır olanları para yatırır hele zorda olanlar varsa ucuza da kapatabilir evet. gayrimenkul alır Tabii kesinlikle bu Körfez sermayesi bir efsaneden ibaret. Bunun alternatif teşkil etmesi mümkün değil. Evet ama bu varlık fonuna devredilen Çaykur'un böyle %70 hissesinin verildiği teminat olarak gösterildiği iddiası da varlık fonunun neden kurulduğuna dair kafalardaki soru işaretini tabii. gideriyor gibi. Evet. Ve... Tabii yani varlık fonunun tabii bir bir sürü işte şeyle teminat Hele bu büyük yatırımlar, şimdi o şey de gene zaman zaman çıkıyor ortaya, hazırlanıyoruz, yapacağız, edeceğiz deniyor. Bu meşhur İstanbul Kanal evet. hikayesi, Kanal öyle o korkunç, İstanbul. devasa bir şey, Ona kredi muredi bulunması da mümkün değil. İşte neyse onları göreceğiz ileride ama hakikaten bir adeta tarihi dönemeçe tekrar, yani bir viraj dönmüştük, çok önemli bir virajı almıştık, şimdi tekrardan geriye döndük adeta ya da eşiğindeyiz evet. geri biterken ben bir de şeyi söyleyeceğim ee, süremiz biterken şimdi bu sen çok uh, haklı olarak şeyi söyledin Seyfettin yani Cumhurbaşkanı sanki bir belli bir karar vermiş gibi köprüleri atmak üzere gidiyor demiştin yalnız bu tabi sadece Cumhurbaşkanı'yla sınırlı değil konumuz ekonomiyi biraz aşıyor ama bunu da so konu edinmek lazım yani bütün diğer kurumlarıyla özellikle yargı kurumu da bu intiharvari gidişata önemli şekilde katkıda bulunuyor gibi gözüküyor. Son olarak mesela Şahin Alpay ve Ali Bulaç gibi gazetecilerin davalarının da 18-19 Eylül'e Eylül'de Hı. görülmeye başlayacağı haberi geldi. Şimdi bu aklın Korkma hayalin ya. alamayacağı bir şey. Yani mahkemede bizzat buna katkıda bulunmuş oluyor. Çünkü o 14 aya ulaşmış oluyor ve tutuklu olarak evet. orada iddianamelerde Boş, senin evet. dediğin gibi bomboşken yani herhangi bir kanıt olmadığı halde gibi evet. inanılır gibi değil. Cumhuriyet de öyle üst işte şeyde gibi Şahin ve arkadaşları çok üzücü. Yani burada işte ne kadar çok tutarsak o kadar kardır. Nasıl olsa yargı istediğimizi yapıyor. bunları tutuklama kararları verdi. Bir de bakarsan kağıt üstünde böyle müebbet hapis falan isteniyor. tabi e, tabii tutuklarsın falan diyorsun. Evet, Ama o üç kere müebbet, müebbet, müebbet. hapis iddiasının içi dediğin gibi bomboş. E, ve haklı olarak Avrupa'da da bir tahammülün sınırlarına geldi. Yani biz Türkiye'yi sanki ee, ne, ne nasıl savunuyorlar tabi bilmiyorum argümanları nedir? İşte tek söylenen galiba biz her türlü terörle mücadele ediyoruz onun için bırakın biraz antidemokratik olalım diyorlar bu tabi Avrupa standartları açısından da kabul edilebilir gibi değil evet yani gidişat ekonomik gidişat ve genel gidişat endişe verici olmaya devam ediyor bunu e diyor, tabii... evet dediğim gibi bu çok ne olacak yani bu Avrupa Birliği ile ne olacak ben de doğrusu çok merak ediyorum. Belki şunu da ilave edeyim ya yani biz merak etmemiz tabii vatandaş olarak doğal da esas büyük iş çevreleri de yani duyuyorum. Çünkü temaslarım oluyor konuşuyoruz büyük endişe işin neler bu Avrupa ile ilgili olarak. Ya ama yansıtmıyorlar yani tüsjet mesela dernekleri aracılığıyla bu demokrasiyi askıya alma hikayesine son verseniz Türkiye'nin en büyük Tabii, dünyanın en büyük gazete cadı ya, olmasından olmasında <gülüyor> evet, demeleri gerekmez mi? Diyemiyorlar evet evet peki çok teşekkür ederiz Seyfettin görüşmek üzere görüşmek üzere, üzere. hoşçakalın Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Açık Gazete Birds do it Bees do it Even educated. Yüzüncü yaş gününü Anmaya kutlamaya devam ettiğimiz Büyük caz şarkıcısı Ve aynı zamanda Şarkı yazarlığı da var Taik Tiskete Terskete Dün çaldığımız Tiskete Terskete Başlayarak çok sayıda Eserde de imzası var Zaten doğaçlama konusunda da Üstüne olmayan biri Bu ünlü şarkıyı şimdi çaldı çaldık. Ondan yani kuşlar yapıyor, arılar yapıyor. Hatta eğitimli pireler bile yapıyor. Biz de yapalım. Hadi aşık olalım birbirimize diye. İspanya'daki en iyiler, Litvanya'dakiler, Letonyalılar. Biz de yapalım. Onlar gibi aşık olalım. Hatta bazıları Arjantin'de hiç paraları olmayanlar da aşık oluyorlar. Boston'da hatta fasulyeler bile aşık oluyorlar. Biz de yapalım. Romantik süngerler yani midye ve istiridi koylarındakilerde zor şartlarda da olsa aşık olabiliyorlar. Hatta tembel şeyler bile. Hayvanlar. Deniz anaları bile. Tembel mi deniz anaları. Öyle diyor. Evet, Tam şarkı part... sözüyle de kavgaya girmeyeyim şimdi. Evet. <gülüyor> Hatta elektrik saçan yılan balıkları da itiraf edeyim ki şok olsa bile onlar şok verseler bile birbirlerine gene de elektrik şoku genelde yapıyorlar e, diyor. Hatta şeydeki e, şeyde akvaryumdaki balıklar bile e, akvaryumun özel şartlarında bile aşık oluyorlar. Biz de oğlum diyor. Evet, Elaphis dinledik. Yüzüncü yaşını iki gün önce aldık. ...yüz yaşının... ...iki gün aşmış oluyoruz... ...biraz gecikmeyle de çalmaya... ...devam ediyoruz... ...Rafiz Cevallı da günaydın demeyelim... ...neyle dönüyoruz? Bu dünkü operasyonları istiyorsunuz. ...ülke çapında devam eden operasyonlara bir değinelim... Evet. 120 kişi gözaltına alınmıştı... ...Hürriyet gazetesinde yer alan... ...habere göre durum şöyleymiş... ...Milli İstihbarat Teşkilatı yani MİT 15 Temmuz... ...darbe girişiminin ardından FETÖ'nün... ...Türkiye çapındaki organizasyon şemasında... ...değişiklik yaptığı bilgisine ulaşmış... Yapılan çalışmalarda FETÖ'nün yeni polis imamı tespit edilmiş. Serbest meslek sahibi ve sivil olan bu kişinin izini süren MIT, emniyet içindeki bağlantılarını da saptamış ve ardından özel bir birim oluşturmuş. Operasyonun ilk aşamasında emniyetin imamı gözaltına alınmış. Güvenlik güçleri bu kişinin üzerinde bulunan ve yok etmeye çalıştığı kartı fark etmiş. Yanında mikro kartla dolaşıyormuş. Mikrokartı fark etmiş. Şifreli kartın çözümüyle birlikte FETÖ'nün mahrem imamları ve devlet kurumlarında aktif olarak görev yapan FETÖ'cülerin listesine ulaşılmış. Bu kişilerin yaşam tarzlarıyla kendilerini saklamaya çalıştıkları tespit edilmiş. Lisedeki, listedeki FETÖ'nün sayısı, FETÖ'cülerin sayısı 7000'in üzerindeymiş efendim. 8.500 polis görev alınmış bu operasyonda. 81 ilde 80.500 polis daha doğrusu. 54 ilde de 1200, 1.120 kişi gözaltına alınmış. Gözaltı sayısının 10.000'i 10 bulabileceği belirtildi diyor. Mahrem İmamlar mikrokarttan çıktı gibi bir çok ilginç bir değişik. Iı, Yanında kart da keziyormuş evet. ya da böyle bu şekilde yakalandığı zaman kartla. Binlerce yani. fetöciye gözaltı kararı isim listesini saklamak istediyor. Feizi Kızıl Koyun ve Toygun Atila'nın birlikte haberi bu. Ee, ...bu Çok mahrem imamlardan... ...4672'sinin ismine ulaşılmış... ...Mahrem imamlar ...güzel kitabı ismi olurunda ...bu isimlerden FETÖ soruşturmaları kapsamında... ...1148'in halen cezaevinde... <gülüyor> ...özür dilerim... ...halen cezaevinde bulunduğu belirlenmiş... ...sonra operasyonlar, cihazlar... ...ele geçirilen şeylerden sonra... E, ...işin seyirinin değişeceğinden bahseden ...açıklamalarda yapılmış... ...Binali Yıldırım'ın katıldığı evet, toplantıda... ...önemli bir şey bir tuhaf yani tabii, hükümete yakın, iktidara yakın gazetelerde büyük operasyon diye milliyet vermiş mesela böyle e, hürriyetten sonra mahrem imamlar mikrokarttan çıktığı sonra büyük operasyon 9103 polisinde uzaklaştırıldığı çok büyük bir sorun mahrem arşive mit ulaştı diye haber Türk vermiş e, en büyüğünü tabi sabah vermiş mahrem arşiv bulundu Sır kadro çözüldü diye bitiyor iş. Yılın operasyonu diye nitelendirmiş. Ya bunu taşıyorsa çok da mahrem olmazsa gerek yani mikro kart yanınızda taşır mısınız siz? Var mı yanınızda mikro kart nedir yahu? Bu bilmiyorum mikro kart. <gülüyor> <gülüyor> yani SD kart mı? Yılın operasyonu olmuş işte eş zamanlı biliyorsun bunlar. Bizi yani oluyor. Ama, evet. Mit mit Fetön'ün kozmik odasına girdi diyor. Akşamda, sabahtan akşama geçtim. Oradan sabah seher yıldızına geçeyim Star'a. Emniyette kripto temizliği, ölümcül darbe vuruldu diyor. Star çok ölümcül takılmış. Ve oradan da e, bence amiralimsi bir gemi olan Yeni Şafak paralel emniyet çökertildi diyor. FETÖ'ye en ağır darbe. Onu sür manşetten vermişler. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan uyarı manşette. Güneye çekilin demiştik diye Amerika Birleşik Devletleri'ne sert atmış. Hatta moda gençlerin deyimiyle atarlanmış durumda. Şeyde bu arada... 9000 bin kişi açığa alınmış. İlginç. Büyük rakam. Evet. Büyük rakam. Çok büyük rakam. KHK'yle Kay oluyor bu. KHK devam ediyor. Uzatılıyor zaten. Bir seneyi bulacak. Hatta aşacak da sanıyorum. Bu durumda şeyden de bahsedelim. Türkiye'nin vurduğu şeyler vardı ya. Vurma operasyonları. Oradan yapılan açıklamalardan bir tanesinde de sivillerin de bulunduğu yerin vurulduğuna dair de açıklamalar var. Demokrasi Nahu'da mesela YPG'nin Suriye'de Peşmerginde Irak'ta vurulduğu şeyde e, her ikisi de şey söylemişler. Kamplar vuruldu, e, askerler vuruldu ve YPG diyor ki bir radyo istasyonu. Evet, vuruldu. onun kaynağını bulmaya çalışıyordum siz buldunuz mu? Demokrasi Nado'ya var. O bir Twitter'da gördüm onu. Evet, ama evet bulamadım Democracy sonra Now'da. tekrardan. Bir radyo istasyonu, bir medya merkezi ve communication facilities diyor. O Liderin bahçesi, liderliğin bahçesi ismini taşıyor. Öyle mi? Evet. Garden of Leadership İle, diye bir bahçe. İletişim e, işte tesisleri. Yani propaganda tesisi. Evet. İşte böyle bir durum var. Şimdi tabi e, Rusya'dan ve Amerika'dan tepkiler geldikten sonra devamını da getirelim. Yanlışlıkla vurmalar filan. E, Kızıltepe'de hudut karakollarının havan saldırısında söyledik. Eee Avrupa Birliği işte Türkiye müzakereler konusunda tutumunu açıklığa kavuşturmalı diye net bir tepki de geldi. E, Ergun baban ilginç bir yazı kaleme almış. Artı gerçekte bir analiz e, ve diyor ki New York Times yazmasaydı haberimiz olmayacaktı diyor. Özgür medyanın öneminin de bir başka göstergesi sayılabilir e, demiş e, parantez içinde. Rıza Sarraf'ın ya da Reza Zarrab'ın savunmasını üstlenen eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani Geçtiğimiz aylarda ortağıyla birlikte Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapmıştı Hakikaten bu önemliydi ya yani alışılagelmişin dışında bir şey dikkat çekmekte haklı bence Babacan çünkü öyle sıradan herkesle görüşmüyor Cumhurbaşkanı bildiğim evet. kadarıyla Muhtarları da kendi çağırıyor bu, o sıradan insanları yani, muhtarları sayacak olursak burada değişik yani Giuliani, Cumhuriyetçi Parti'nin ve Amerikan siyasetinin etkili bir ismi bundan birkaç ay öncesine kadar da Adalet Bakanlığı makamı için geçiyordu Trump'ın da yakın dostu diyor başkanın Ankaralı gazetecilere göre görüşme sarayın resmi kayıtlarında yer almadı diyor bu da ilginç Bilmiyoruz yani. Beştepe'nin resmi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın resmi kayıtlarında görüşmenin açığa çıkmasının ardından da bir açıklama yapmış Jul yani hı hı. Biz onu çok net takip ettiğimizi hatırlamıyorum. Türkiye'nin NATO üyesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olduğunu hatırlatarak bunu söylemiştik. İki ülke arasında bir anlaşma yapmak amacını taşıdığını söyledi. Ama resmi sıfatı yok Juliani'nin. Savunma tarafının diğer avukatları da bunlar Sarraf'ın avukatı olarak konuşuyor. Nasıl böyle bir anlaşma iki ülke arasında konuşabilir bilmiyorum. Savunma tarafının diğer avukatları da böyle bir gelişmeden umutlu olsa gerek ki müvekkillerinin tutuklu yargılanmasına rağmen davanın ertelenmesini talep ederek zaman kazanmaya çalıştı diyor. Şimdi maddeler halinde sıralamış bir İran asıllı genç adamı Genç iş adamı Türkiye için Amerika Birleşik Devletleri ile özel bir anlaşma yapmasını gerektirecek önem ve ağırlıkta biridir. Bu sonuç çıkıyor diyor analizinde. Ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşmenin ardından da Washington'a davet çıktığını da hatırlatıyor. Mayıs'ta Beyaz Ev'de bir araya gelecekleri, Sarraf davası doğrudan ele alınmasa bile Sarraf davasının ağırlığı kesinlikle hissedilecek diyor. Dosyayı inceleyen Julianne'ın Hukuki mücadele yerine siyasi çözüm arayışına girmesi dosyadaki delillerin ağırlığının göstergesi olabilir diyor. Giuliani bir ceza davasını siyasileştirerek sonuç almaya çalışıyor. Bu gelişme başka iddia, başta iddia makamı olmak üzere tüm hukuk çevrelerinin tepkisini çekiyor, medya ilgisini artırıyor. İkinci madde Türkiye ile Amerika arasında ne gibi bir anlaşma yapılacak? İki müttefik arasında bir sürü anlaşma mevcut. İki ülke sarrafın serbest kalmasıyla sonuçlanacak ne gibi bir anlaşmayı imza atabilir diye bir spekülatif analiz sorusu sormuş. Ee, yani Trump'ın Erdoğan taleplerini karşılamaya hazır olabilir ama bir sıkıntısı var diyor. Beyaz evden bağımsız medya ve bağımsız yargı sistemi. Yani atıcı adımların ağır sonuçları olabilir Sarraf konusunda. Kendisiyle, hele Rusya ile ilişkileri konusundaki soru işaretleri bütün ağırlığıyla ortada dururken diyor. Çünkü Rusya ile ilişkileri de tartışılıyor. Üçüncü madde, Türkiye belki Rakka'yı alamaz ama IŞİD'e yönelik operasyonu sekteye uğratabilir. Bunun Trump için büyük sıkıntı yaratması da beklenebilir demiş. Dördüncü madde, Sarraf meselesinin Suriye ve Kürtler üzerinden kapatılması ...Türkiye ve bölge için... ...hayırlı olabilir... ...demiş... ...yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktaya... ...sürekli ortak değiştirerek geldi... ...böyle bir noktada yeniden masaya oturması... ...kimilerine çok zor görünebilir ama... ...imkansız olmayacaktır diyor ve beş... ...söyledi babamın oğlu değil dedi... ...dünkü yaptı açıklaması evet. söylemiş miydi konu... ...yok söylememiştik evet. ...babamın oğlu değil ama benim bir vatandaşım... ...eğer varsa bir suçu Adalet Bakanlığı'na dosyası iletilir... ...yoksa hemen bazı şeyler uydurularak tutuklanırsa... ...vatandaşına sahip çıkamayın ülke konumuna düşeriz demiş. Aman Allah. Evet vatandaşına sahip çıkan hmm. bir ülke olabiliriz. İşte evet Ergun Baba'nın da tam bu noktalar üzerinde analiz yapıyor. Reuters'a vermiş bu açıklamayı. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, evet. Ee, yani Türkiye ekonomisinin gidişatı da 2019'da Erdoğan'ın Kürt oylarına duyacağı ihtiyacı da kaçınılmaz hale getirebilir demiş. Ve beşinci madde Sarraf, Türkiye ve Adalet ve Kalkınma Partisi için bu kadar hayati öneme sahipse, bu en işte spekülatif tarafı bu, bu bombalamalar en azından Mayıs ayındaki görüşmeye kadar devam edecektir diye de bir yorum yapmış. Julien'in de ifade ettiği üzere bir ceza davasına siyasal bir çözüm bulmaksa amaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayda ünlü avukat siyasetçiyle bu anlaşma zemini olasılığını konuşmuşsa muhatabını anlaşmaya zorlamanın her yolunu deneyecektir demiş. Böyle bir durum var. Şimdi Halk Partisi İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi başvurmuş dedin sen? Evet. Selin Sayıkböke'nin yaptığı açıklamaydı galiba. Evet. Ama Selin Sayıkböke'nin açıklamasıyla şey birbirini tutmuyor. Baykal. Evet ve diğer hayır Baykal diye bir de diğer bütün oy kullanan diğer halk partinin milletvekilleri Avrupa Konseyi'nde onların hepsi Türkiye'nin yeniden denetime girmesine kararına karşı çıktılar. Ama öyle değil mi? Türkiye'nin 13 yıl sonra tekrar izleme sürecinin alınmasının ardından Ankara'nın akp yani Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne tepkisi dün yapılan genel kurul toplantılarına katılmamak olmuş. AKP'li vekiller ve bir MHP'li milletvekili parlamenter e, dün Strasbourg'dan ayrılmış. Ama CHP ve HDP'li vekiller ise genel kurul çalışmalarına devam etmiş. Öyle değil mi? Ha, kalmış yani. Kalmış kalmış. Halk Baykal Strasbourg'da biraz daha işi varmış galiba. bakalım Ama halk partililer kendilerini büyük elçili zannediyorlar galiba demiş yani şeyde e, Ser Karakaş'ta profesör. E, Artı gerçekte yazdığı yazıda. yani e, AKP'li arkadaşları ve vatandaşlara hatırlatalım. Bu kararın kısa ve orta vadede ekonomik maliyeti çok büyük olacak diyor. Biraz önce Seyfettin Gürsel'le de konuştuğumuz gibi. Bu arada orada demiş. Onu düzelteyim hemen. Tabi hata yapıyorsun. Evet. Sonra hiç. Ya düzeltiyorum ama. Çevir kazı yanmaz. Ama düzelttim. Tamam. Doğru. Türkiye'ye yani diyor ki Eser Karakaş'ta ekonomi iktisat profesörü hatırlanacağı üzere Türkiye yani vatandaşlar milyarlarca dolar para kaybedecek. Sen de kaybedeceğim mi? Daha milyarlarca da fakirli... dolar mı? Evet. Daha da fakirleşecek. İşsizlik daha da artacak. Başka bir ifadeyle 2004 sonrası yaşananın tam tersi olacak. 2004'te şeyden çıkartmıştı işte denetimden siyasi denetimden. Bu şey, heh, tamam. 14 yıl geriye gittik dediği de Cengiz Aktar'ın oydu. Şimdi Halk Partisi konusuna gelirsek bu monitoring kararı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde alındı. Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin nüfus ve başka kriterlere göre belirlenmiş sayıda milletvekili var. Ulusal parlamentolardan geliyorlar. Türkiye'den de 4 partinin milletvekili bulunuyor ama bunlar bu mecliste kendi ülkelerinin milletvekilleriyle beraber değil siyasi gruplar itibariyle oturuyorlar ve davranıyorlar ya da öyle olacağı varsayılıyor. Bu istisnai işte Halk Partisi o Türklerle birlikte oturuyor kendi gruplarıyla değil. Salı günkü oylamada Türkiye'li milletvekillerinden AKP ve MHP milletvekilleri doğal olarak Türkiye'nin monitöringe, denetime alınmaması yönünde oy kullandılar. Zaten referandum sürecinde de birlikte davranıyorlardı AKP ve MHP milletvekilleri. Türkiye'de tek tük münferit olay dışında hukuk dışı gelişmelerin yaşanmadığı kanısındalar. Zaten yürütmede onlar var. MHP'yi de bu yürütme erkinin içine katıyorum artık muhtemelen zira artık muhtemelen yeni kabinede kabinede milletvekilleri de olacak. Cumhuriyet Halk Partisi ise Türkiye'de hukuk katliamlarının altını çiziyor. insan hakları ihlallerinin arttığına dikkat çekiyor. Doğru da yapıyor. Sosyal demokrat bir partinin yapması gerektiğini yapmaya çalışıyor. Diyelim en azından iyimser bir yorumla. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içeride söylemini bilmeyen yok. Benim ekleyecek bir şeyim yok olmamalı diyor ama CHP yani Cumhuriyet Halk Partisi AKP M'de konseyinde parlamenterler meclisinde çok ilginç bir biçimde Türkiye'nin monitöringe alınmaması yönünde oy kullanıyor Sayın Deniz Baykal Sayın Gülsün Bilgehan Sayın Haluk Koç ve Sayın İlhan Kesici salı günü onu da düzeltmek lazım. dün galiba Gülsün Bilgehan'ın çekimsel kullandığını söylemiştin değilmiş değil miymiş Hayır. Haluk Koç ve Gülsün Bilgehan ve Deniz Baykal ve İlhan Kesici AKP ve MHP ile aynı istikamette oy kullandılar. Tüm AKPM üyelerinin 47 ülkenin hangi istikamette oy kullandıkları Avrupa Konseyi'nin sitesinde mevcut. Ben de baktım bu davranışı anlamaya çalışıyorum bulamıyorum anlamıyorum diyor. Yani konu hukuk ilkeleri ve insan hakları olduğunda Milli duruş, ulusal dayanışma, stratejik davranış gibi laflar havada ve anlamsız kalmalı diyor. Yani sonuç karar da Türkiye'ye karşı bir karar değil. İktidar partisine ve uygulamalarına karşı bir karar. Antalya portakal üreticilerine, bizim mahallenin bakkal amcasına, takıldığım lokantanın garsonuna, taksi şoförüne karşı bir karar değil. Kim insan haklarını ihlal ediyor, kim insan hakları stand, sözleşmesi standartlarının dışına çıkıyorsa onlara karşı bir karar. E bu karara karşı çıkmak Cumhuriyet Halk Partisinde mi düştü? Onlar zaten bu işi yapıyorlar AKP ve MHP. Siz de onlarla aynı çizgiye geldiniz. Aferinler size diye bitiriyor. Yakışıksızdır bu mantık diyor. Türkiye bu arada en güçlü pasaportlar listesinde 42. sıraya gerilemiş. Birinci kim? Hı? İngilizce pasaportlarda <gülüyor> Amerika Birleşik Devleti Hayır, değil. Değil. Kim? Almanya ha, Almanya. Evet. Ve Singapur Singapur, yani Singapur. E, 158 ülkeye Vizesiz seyahat edebiliyormuş İsveçlilerde İskandinav ülkeleri ilk onda Danimarka, Norveç ve Finlandiya 157 Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'da 157 Diyor. ama Türkiye'nin durumu iyi değilmiş Türkiye başka bir yerde daha sınıftan düşüyor. İkinci öyle değil gibi. dünyanın en etkili insanlar listesinde 100 en etkili 100 kişi listesinde aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor öyle etkisiz bir ülke olduğunu zannetmeyin Türkiye'nin evet. Metro Goldwyn Mayer şeyinin, filminin sinemasının başındaki aslan gibi kükreme mi bekliyorsun bu durum karşısında? Bilmiyorum. Listedeki yüz kişinin her biri için ayrı ayrı makale yayınlamış dergisi. Bilin bakalım Erdoğan'ın için makaleyi kim yazmış? Kim yazmış? Bilmiyor musunuz? Rudy Giuliani. Hayır canım. Şöyle başlıyor Erdoğan'ın anlatılan Gazete Duvar'ın çevirisine göre diye aktarmışlar t Batılı demokrasiye yönelik yüzyıllık modernleşmenin ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Lake, Lake Türkiye Cumhuriyeti onun yerine geçmeye yeltenen ilk siyasetçi tarafından yok edilebilir. Hmm. Kim demiş olabilir? Kim? Biraz daha böyle. Bilemedim. Almanya dedik biraz önce hadi. Bir gazeteci yazdırmışlar. Ufak da bir ipucu verdim. Almanya gazeteci. Aha, hmm. Cumhuriyet'in eski genel yayın yönetmeni olabilir mi? Evet, şöyle bir tweet atmış. Koca Time dergisi seni en etkili 100 kişiden biri seçsin yazına hapsettiğin gazeteciden istesin demiş Can Dündar. Can Dündar yazmış. Can demiş. Dündar. Evet, evet. Aynı zamanda Jared Kushner ve Ivanka Trump da yılın en etkili 100 insanı arasındaymış. Kendi çiftin söz konusu listenin öncüler bölümünde kendine yer bulduğundan bahsediyor şu Ivanka, babam çok doğru işler yapıyor deyince Berlin'de yuu diye yuvalanmış. Bilmiyorum ben Evet, olabilir. Sen Çin'de kaç paraya çalıştırıyorsun O şey işçileri yaptırıyorsun o elbiseleri Ayakkabıları çantaları demişler Ve günde bir dolar Almanya'dan yani demişler evet. Bilmiyorum önümüzdeki senelerde şey olabilir mi Berat Albayrak'la Aynı zamanda Unuttum Olur tabi Cumhurbaşkanı'nın, şey Berat Aybayra Meşe'nin, Cumhurbaşkanı kızının ismini unuttum. Onlar da yılın en etkili 100 insanın içerisine girebilirler mi? Sonuçta damatların bir şekilde iktidarından bahsedilebilecek zamanlara doğru ne, yaklaşıyoruz gibi geliyor. Neden özgürlüğün. olmasın? Ben sana başka bir şey söyleyeyim Bitti şimdi. ama program. Evet, bitmek üzere açlıktan bahsetmiştik ya, Cumhurbaşkanı'nın çok kuvvetli uyarısı vardı malum, ile. Somayli başkanıyla beraber el sıkışırken fotoğrafıyla verdi. Neredeydi o hangi gazetede? Bunu bulana kadar bir haber sıkıştırın oraya hemen. Birleşmiş Milletler'in Hı. yaptığı bir açıklama var. Suriye İnsani İşler Koordinatörü tarafından yapılan ortak açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının hava saldırılarında vurulması nedeniyle yüz binlerce kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığından bahsediliyor. İki gün önce. 2 gün önce Bugün kaç? evet iki gün önce 25 Nisan'da İdlib'in Abdin bölgesinde yer alan Yeraltı hastanesi hedef almıştı hava saldırısına ve 4 sivil hayatını kaybetmişti. Yine 2 gün önce pardon bu 5 gün önceydi. 2 gün önce İdlib'in Keferke Teharim ilçesindeki bir başka hastane hava saldırısının ardından kullanılmaz hale gelmişti. Aynı bölgede Nisan ayı içerisinde 4 sağlık kuruluşunun daha hava saldırıları sonucunda hasar gördüğü belirtiliyormuş. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada kabul edilemez bulunuyor bu olay. Bu en temel olan yaşama hakkının insanların elinden alınması manasına geliyor denilmiş. Bunlara bir an önce son verilmesi çaresi yapılmış. Evet. Hastaneler ya. vurulmaya devam ediliyor bu arada. Evet. Yüz binlerce insan sağlık hizmetinden mahrum aynen. kalıyor bu olaylar. Yani çok büyük bir insani, yani insanlığın belki de içinde bulunduğu en büyük krizlerden birine doğru hızla yükseliyoruz. Yaptığı söylenen kişi de yok efendim yüz binlerce kişi öldürülmedi. Sadece on binlerce kişi öldürüldü şeklinde açıklama yapıyor işte. Beşer Esat. Ve e, çocukların açlıktan öldüğü bir dünyada ne huzur ne barış ne istikrar olur demişken 14 milyon insanın açlık çektiğini söyleyen Somali Cumhurbaşkanı'yla bunu da şeyden Star gazetesinde e, görüyoruz sürmanşetten e, aynı zamanda Yemen en büyük krizde olan Yemen'den tek kelime yok. Bir de Musul'daki şeyi gördün mü? Muazzam bir şey var. Belki de günün sözünü oradan verebiliriz. Musul ...bizim eski vilayetimiz filan... ...Musul'da militanların kontrolündeki... ...bölgeden kaçan genç bir kadın... ...Sputnik'e konuşmuş... ...genç bir kadın... ...Musul'da insanlar... ...en fazla günde bir öğün yemek yiyor... ...bazen iki günde bir yiyor... ...gıda ürünleri giderek pahalanıyor... ...operasyon başladıktan sonra... ...fiyatlar uçtu gitti... ...gerçek dışı oldu demiş... Evet. Ve e, bazı Musul sakinlerinin yokluk yüzünden ot yemeye başladığını belirtmiş ve şu cümleyi kurmuş. Maalesef o da bitmek üzere demiş ot yani. Evet, aynı Piyar, Palmira'daki yapılan Piyar'da devam ediyor Musul'da. Şimdi yeni restoranlar açılıyor Kurtulmuş bölgelerden, kemanlarla konserler düzenleniyor vesaire. Ama işte Sputnik'in bu haberini keşke Suriye için de aynı şekilde görebilsek. Suriye'deki durum da çok farklı değil Musul ve Yemen'de evet, anlatıldığı değil, gibi. Evet Tabii. İşte hep taraflı olma durumları var. İşte seçmek lazım. Böyle taraflı olan durumlarda gidip seçe seçe her ülkede neler olduğunu farklı kaynaklardan farklı bulmaya taraflardan bulmaya çalışmak yapmaya lazım. Yapmaya çalıştığımız, en çok yapmaya çalıştığımız şey bu işte. Zaten bir de çocuklardan bahsetmişken çocuklar ölmesin diyen Ayşe öğretmene de hapis cezası verilmiş. Evet. Ayşe Çeliğe, Kanal D'de bir programa katılıp çocuklar ölmesin dediği için hakkında dava açılan öğretmen Ayşe Çelik hakkında bir yıl üç ay hapis cezası verilmiş hapis kararı neden bilmiyorum. Çelik yaptığı savunmada savunma yapmıyorum sözlerimi tekrar ediyorum sessiz kalmayın insan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın görün duyun ve artık bize el verin yazık insanlar ölmesin çocuklar ölmesin anneler ağlamasın demiş. Evet. Kanal D'de Doğan Medya ait Beyaz Şov programında. Guterres'in açıklamasını okumuş muyduk? Son olarak onu da söyleyelim. Çünkü 25 Nisan tarihli bir haber bence bundan da günü sözü çıkarılabilirdi. Ortalama her 10 dakikada 5 yaş altı bir çocuk hayatını Şarayı kaybediyor yapalım. Yemen'de diye bir açıklama evet. yapmıştı o konferanslar. Yemen'de 50 çocuğun öleceği anlamına geliyormuş. Sadece bu konferans boyunca öndem alınsaydı bu ölümler olmayacak demiş Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri Guterres. Evet, bir magazin haberiyle de kapatabiliriz. Ben şeyi de hala anlayabilmiş değilim. Cumhuriyet Halk Partisi referandumu neden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyor? Avrupa değerlerinin hiçbir savunucu yapmayıp bunu niye yapıyor? Bilmiyorum. Avrupa şeyden Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden yeni bir parti çıkacak diye beklerken CHP'nin içerisinden bir parti çıkmasın mı? Çıkar mı? Acaba? Bakalım. Ee, bir de magazin haberini veriyorum. Onur Eğir'in belki akşam İstanbul-Elazığ seferini yapan Airbus 320 uçağında kavga çıkmış. Neden? 21.15'te sıralarında kalkan uçakta içkili olduğu gerekçesiyle bir erkek yolcuyla diğer yolcularla tartışma çıkmış. Bütün yolcular katılmış. Tam sana göre bir haber bu. Biliyorum biliyorum. Kavgaçı yolcularından biri ama diğerine in lan aşağı demiş ki uçak havada oluyor bu baya iyi bir yani Türkiye'ye özgü eskiden bir şey köşe çıkardı bir Amerikan dergisinde only in America diye yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde olur o, bu diye memesi meanwhile in Türkiye Vay falan diye devam eden çeşitli ülkeler için evet, vardır ama var. görsel üzerinden tamam, bu. bu hakikaten muazzam yani. Bu ancak Türkiye'de olabilir diyebileceğimiz bir olay. in ulan aşağı diyor. İşte böyle kavgada sonuna kadar sürmüş. Bazıları ağlamış yolcular. Bazı yolcular işte kemer takmayarak protesto etmiş. Kaptan pilotun talebi üzerine polis gelmiş. Yolcu uçaktan indirilmiş iniş yapınca. 23-30'a kadar devam etmiş. Düşünebiliyor musun? 2,5 saat kavga. 2 saat 15 dakika ve e, resmi bir şikayet olmadığı için de serbest bırakılmış. Hadil aydı. Çözüm, çözüm burada. Kaan'ı çağırsınlar indirsin efendim. Tanıyor musunuz Kaan'ı? Kaan mı? Kaan. Ha, hayır tanımıyorum. Türkiye'nin ulusal füze ve roket programında öncülük eden Roketsan'ın yerli füzesi Kaan. Göze şey çıkıyormuş. Görücüye çıkıyormuş. Gösterimedi. Görücüye çıkıyormuş ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda sergilecekmiş. Desin. Bu AGM'deydik. Sen şimdi yerli ve milli silahlar köşesine Ama geçtin. Ama kan çağrısı indirir. Kan ulan in aşağı dediğiniz zaman kanı çağırıyorsunuz iniyor hemen aşağı her türlü şey. Kan sahip olduğu uzun menzil ve yoğun ateş açabilme yeteneğiyle caddeli güç özelliği taşıyormuş. Kan silah sistemi bu sayede bir manevra kuvvetinin desteklenmesinde standart taktik görevlerin yanı sıra barışı destekleme harekatında ateşle taarruza kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesinde çok önemli görevler olabiliyormuş belki açık radyoda program yapmak ister Kan ne dersiniz yapmıyor mu zaten Kanın köşesi <gülüyor> inulan aşağıya Kaka Kaan'ın ka köşesi Kaka -ka. evet peki Elif Esgerdla e, devam bitirelim programımızı e, gene çok ünlü bir besteyi harika bir e, tarzla kendine özgü benzersiz tarzıyla seslendiriyor Mister Paganini Hey Bay Paganini diye devam eden harika bir şarkı. Keman üstadına virtüozuna adammış ama eğlenceli bir şey. Şarkı ve şey diyor. Dinle Paganini. Ne olur benim rapsodimi çal. Ben onu onu çalamazsan hiç olmazsa söyle. Söyleyemezsen de skat yap benim gibi diyor. Skat mi? Skat. Paganini'ye. Skat? E, skat işte bu şey kelimesiz caz ha. notalarını En büyük üstadı olduğu skat konusunda. E, ve e, lütfen benim rapsodimi dinle çalamazsan e, söyle müthiş şeyini bekliyoruz. Sürprizini bekliyoruz demiş. Şimdi Elaphiz Caral'dan 100. yıl dönümü iki gün geçmişken kendisinin onu dinleyerek bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra. Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. The was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said my dear friends I have given my all. I'm sorry it's all over now When from the balcony way up high There suddenly came a mournful cry Oh, Mr. Baganini Play my Rhapsody And if you cannot play it Won't you sing it And if you can't sing it You simply have to Ooh, you are, you oh, you are, you Listen, Paganin We breathlessly await Your masterful baton Go on and sling it And if you can't sling it You simply have to We heard your repertoire And at the final bar We greeted you, wicked round, round applause But what a great ovation, your interpretation Of I never cared much for moonlit skies I never blinked back at fireflies would do So Eve don't you be a meanie What have you up your sleeve? Come on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to. Listen, baganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, well. Doopity be doopity doopity doopity doopity doopity doopity doopity doopity doopity doopity doopity doopity doopity doopity doopity doopity doopity diddly didly diddly diddly beep beep diddly diddly diddly diddly We greeted you, diddly diddly diddly diddly diddly diddly What a great ovation Your interpretation Listen You. Açık gazete.